Oh yeah. açık Kainat Bugün 12 Nisan Çarşamba Yıl 2017 ay, ay 4 Gün 102 Kasım 156 1438 Hicri Recep 15 1433 Rumi Mart 30 Fırtına Günün Sözü Ey insan, Kaf Dağı kadar yüksekte olsan da Kefene sığacak kadar küçüksün Unutma Her şeyin bir hesabı var Üzdüğün kadar üzülürsün Şemsi Tebrizi Günün Şiiri Gün olur ki Gün olur ki ne gökyüzü para eder Ne deniz kenarı ne bağlar bahçeler Gün olur ki ne kız ne rakı ne şiir Hiçbir şey insanı sarmaz, kandıramaz Her çeşmeden boş döner elindeki tas Gün olur ki çıldırmak işten değildir Cahit Sıtkı Tarancı Büyük, Büyük Saatli tatlim, Marif Takvimi They take the photograph I lose a part I can't get back I wanna hide This is the part Where I detach Each time they write A hateful word Dragging my soul Into the dirt I wanna die Never admit it But it hurts my day. Words are like weapons they betray. When I am afraid, one word of kindness it can save me.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 Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'nda da Savaşçı Azize var. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncılık. It, Savaşçı azize. Ne ok atmada ne de kılıç sallamada onunla baş edebilecek erkek vardı. Öyle vakti sebze bahçesinin sessizliğinde sesler duyardı. Melekler ve Aziz Mişel, Azize Margarita, Azize Catalina gibi azizlerin ve azizelerin yanı sıra göğün en yüksek sesi de onunla konuşurdu. Dünyada senden başka Fransa krallığını kurtarabilecek kimse yok. Sadece sen. O da bunları her tarafta yinelerken kaynağını belirtmeyi unutmazdı. Bunları bana Tanrı söyledi. Böylece çocuk doğurmak için doğmuş, okuma yazma bilmeyen bu köylü kızı giderek daha da büyüyen bir ordunun başına geçti. İlahi emrin ya da erkek korkusunun gereği bakire ve savaşçı genç kadın savaştan savaşa koşuyordu. Erdem atını İngiliz askerlerinin üzerine sürerek yenilmez oldu. Ta ki yenilenedek. İngilizler onu tutsak aldıktan sonra bu delik kadınla Fransızların uğraşmasına karar verdiler. O, Tanrı adına Fransa ve Fransa kralı için çarpışmıştı ama Fransa kralının ve Tanrı'nın memurları tarafından yakılmak üzere odun yığınına gönderildi. Saçları kazınmıştı, zincire vurulmuştu ve avukatı yoktu. Yargıçlar, savcı, Engizisyon uzmanları, piskoposlar, baş rahipler, heyet üyeleri, noterler ve şahitler davalının ayrılıkçı, dönek, yalancı, kahin, dinsiz ve inançsız olduğu ve Tanrı'yla azizlere küfrettiği yönünde fikir beyan eden Bilge Sorbon Üniversitesi ile hemfikir oldular. Ruanda, pazar meydanındaki bir direğe bağlandığında 19 yaşındaydı ve cellat altındaki odunları tutuşturdu. Onu Odun ateşinde kızartmış olan vatanı ve kilisesi daha sonra fikir değiştirdi. Jean D'Arc bugün bir kahraman, bir azize ve hem Fransa'nın hem de Hristiyanlığın sembolü. Kadınlar Eduardo Gagliano çeviren Süleyman Doğulu Sel Yayıncılık it, you, yeah. Tarihte bugüne kısaca göz atalım. 1961'de bugün Sovyet kozmonotu Yuri Gagarin ...uzayda ilk yürüyen... ...daha doğrusu uzaya ilk giden... ...insan olmuş ve... ...ilk... ...yörüngedeki ilk uçuşu da gerçekleştirmiş... ...Vostok 1 adlı... ...uyduyla... ...1970'te bugünse... ...Sovyet... ...denizaltısı K-8... ...dört nükleer torpil... ...taşıyor ve... ...Biskey... ...Biskey Körfezi'nde batıyor dört günlük bir yangından sonra dibinde kaldı orada nükleer silahlarda 1992'de de Euro Disney Resort açılıyor Paris'te bu da Tema Parkı diyorlar onlara Euro Disneyland'le <gülüyor> beraber açıldı ve ikisi bir de sonradan adları değiştiriliyor Euro Disney yerine Disneyland diyorlar böylece mesele de bir şey sorunu da çözülmüş oluyor. Evet ama Rusya'nın nükleer denizaltı macerası dipte kalmadı. Orada bırakılmadı. Rusya'nın Kazan isimli yeni nükleer nesil yeni nesil nükleer denizaltısı testlerinin tamamlanmasının ardından suya indirildi geçtiğimiz günlerde. Dördüncü nesil saldırı denizaltısı olarak biliniyor Kazan. 13.800 ton ağırlığında ve 119 metre uzunluğunda 520 metre derinliğe inebilen denizaltı saatte 31 mil, 31 mil. 31 birden hıza ulaşabiliyormuş... 64 personel görevi yapabiliyormuş... ...antikemi ve seyir füzesi taşıyabiliyormuş. Çok iyi. Yeni bu. 2018'e teslim edilecekmiş orda. Derinlere in ki yerim bu yer değildir demiş. Hayır değil mi? Öyle evet. değil doğa ama... ...neyse aynı şey. Evet. Şimdi patlamalar, çatlamalar var. Çok sayıda haber var. Kısaca özetleyelim. Bir kere... <gülüyor> Türkiye'de de e, Avrupa'da da e, ve Orta Doğu'da da önemli çatışma, patlama, çatlama, terör haberleri var. Önce onlardan bahsedelim. Sonra hukuk ve gayri hukuk yolunda çok önemli kararlar var. E, Türkiye'nin en önemli davalarından birinde Zaman Gazetesi yazarlarına defalarca betapis ve şey istendi başka işte terör suçu işlemekten dolayı pek çok karar 3 ee, kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor yazarlar ve gazeteciler için dünya basın ve hukuk tarihinde görülmemiş şeyler yani ediyor aralarında binpezer Türkiye ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu 21 tutuklu 30 şüpheli için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ayrı yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi evet ya, yazılarıyla muazzam bir terör şeyi başlatmış oldukları söyleniyor. İtalyan gazeteciler gözaltında, Türkiye'de gözaltına alınıyor. Hollanda'dan yüze yakın çift uyruklu, Hollanda ve Türkiye uyruklu vatandaşların Türkiye'den çıkamadığı haberi var. Evet. Almanya yayıncılar Türkiye'de ilan verecekmiş tutuklu gazetecilere dayanışmak için. Yüksek Dağ'da terör örgütü propagandası yapma suçundan HDP eski eş başkanı savunmasında 2015'te iktidar ve İmralı arasındaki görüşmeleri hatırlatarak riskin bedelini sadece biz ödüyoruz demiş. Bir yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda. Yargısı iktidara bağlı bir ülkede demokrasi olmaz diye yazan yorumcular var. Hasan Cemal gibi. Ve baba kelimesini aylardır söyleyemiyorum diyen insanların tanıklıkları var. Yalçın Doğan'ın yazdığı gibi yorumcularda Bunlardan etraflıca bahsetme fırsatı bulacağız. Bu arada gazetecilik demişken çok prestijli Pulitzer ödülleri verildi ve Türkiye'deki konuşulanların çok aksi yönde, çok son derece cesurca hareket eden ve iyi gazetecilik yapanlara verildi. Hem Trump'a hem büyük sermaye çevrelerine, büyük tarım endüstrisine, dev Monsanto gibi şirketlerle mücadele eden küçük aile gazetelerine Pulitzer ödülleri dağıtıldı. Ondan da önemli bahsetmek lazım. Meslek nasıl olsa, ne de olsa diyelim. Diyarbakır'da polis atölyesinde patlama var. iki kişi hayatını kaybetti. Büyük bir patlama var. Evet. Tamir sırasında meydana geldiğinden bahsediliyor. Bakım onarım çalışmaları sırasında. Ama iki... bakıldığı zaman çok çok büyük bir patlama olduğu da anlaşılıyor muyum? Evet. İki sivil personel öldü. 3 kişi de yaralandı. Patlamanın panzer aracının tamiri sırasında bilinmeyen bir nedenle meydana geldiği açıklanıyor yetkililerce. Ama tünel kazılarak bombalı saldırı yapıldığı yönündeki iddialar da var. Onların da araştırıldığı belirtilmiş. Borussia <gülüyor> <gülüyor> UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanacak olan ama oynanamayan Borussia Dortmund Monaco çeyrek final ilk maçı öncesinde de Alman takımını taşıyan otobüsün yakında 3 patlama meydana geldi. Bir oyuncu İspanyol oyuncusu Mark Bartakolundan yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Bir gün ertelendi ve <gülüyor> şey Monaco taraftarları da Dortmund taraftarlarının evlerinde misafir ediliyormuş. Böyle bir empati durumu da var. Alman polisi bir mektup bulundu. Yabancı plakalı araç aranıyor diyor. Bu arada da Irak'ta koalisyonun yanlışlıkla, tırnak içinde yanlışlıkla sivilleri vurduğu, üç kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandı aynı aileden çocuklar da var. Siviller bölgedeki bir kuyudan su çıkarmaya çalışıyorlarmış. O sırada ölmüşler. Böyle şeyler var. Putin de elimizde Suriye'de sahte kimyasal saldırılar yapılacağı istihbaratı var diye bir açıklama yapmış. Burada bir Putin büyük bir göçmen kampında Dunkerque ya da Dunkirk yakınlarında Fransa'da Fransa, İngiltere, oralarda büyük bir yangın var göçmen kampında 1000 ila 1500 kişi tam da sayısı bile bilinmiyor göçmenlerin yaşadığı yerde boşaltılmak zorunda kalmışlar büyük bir yangın ayrıca göçmen demişken Libya'da da köle pazarında satıldığına dair göçmenlerin The Guardian Haberi tüyler bir haber var evet ama böyle işte Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Halk Bank yöneticisi ve Zarrab için hazırlanan ikinci iddianame savaş suçu da eklenmiş. Savaş suçu mu? Evet. Ne demek savaş suçu? Ee, İran'ın Irak ve Suriye'de yasa dışı yollardan silah mühimmat ve savaşçı göndermesine ilişkin detaylar da yer alıyormuş. İş büyüyor. Suriye'ye silah ve savaşçı sevkiyatı. İran'dan Suriye'ye. Evet. Hmm. Türkiye'nin müttefiki muharebelerle savaşması için mi? Bilinmiyor. Yani Yok İran'dan mi? gelip de muharebelerle beraber savaşan bir şey görmedim, grup görmedim Yorum mi? Yorum yapmak çok zor ama ilk iddianamede yer almayan bir hava yolu Mahan Air'de İran şirketleri suç ortaklarının ilişkide bulunduğu Mahan Air'de sayılmış iş çok büyüyor. Bu arada da. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, devlet olarak Halkbank'ın arkasındayız demiş. Biz bankamızın arkasındayız diye demeç vermiş. Peki soru suç işlemişse de mi arkasındasınız diye bir soru soruyorum. Hı. Sen ne dersin? Bilmiyorum. Karıştırma. Stockholm saldırısının faili de suçunu İtiraf etmiş Özbek uyruklu Rahmet Akilov. Stockholm'da düzenlenen kamyonlu korkunç saldırının 39 yaşındaki avukatı, müvekkili terör suçunu işlediğini itiraf etti demiş. İsveç'i terk etme ihtarına da uymamış, kaçarak izini kaybettirmiş radikal gruplara temsil şey duyuyormuş. Pulitzer <Sessizlik> ödülleri de verildi bu arada. İşte evet söyledim mi? Onu söylüyorum ben de. Ben duymadım özür dilerim. Çünkü bir düzeltme geldi ona bakıyordum. Selahattin, özür dilerim, e, şeye. Kafam dağınık biraz. Figen Yüksek'de hala eş başkan, eski eş başkan demişsiniz ama hala eş, eş başkanmış. Eş başkanı evet. evet. Öyle geçiyordu haberde ben de okurken şey yaptım. Onu bak. okuyordum yani. Duymamanımı <gülüyor> seviyorum. <seyirler. gülüyor> evet. Kimlere verilmişti tekrar edebilir misiniz? Piyozi ödülleri son derece büyük sermayeyle, tarım Monsanto gibi devlerle mesela mücadele eden. birazdan ayrıntısına da veririz. Türkiye'dekinden farklı oluyor çünkü gazetecilik ödülleri böyle boks'ten dağıtılmıyor. Pulitzer gibi ödüller çok önem taşıyor. Beş ayrı dalda verildiğini söyleyebilirim. Çok yani beş değil, birçok da dalda ama mevcut iktidarla. Trump'la mesela Trump'ın yalanlarını açığa çıkaran gazetecilere de verildi. Çok önemli şeyler var. Birazdan ona da girme imkanı bulabiliriz. Dönelim şimdi. Peki. <gülüyor> Nereye dönelim? Borussia Dortmund'da geçelim değil mi? En önemli, en taze haber orada. Akşam, akşam gelen bir haber. Evet yani e, Borussia Dortmund'un e otobüsü yükünde patlamalar bir futbolcu Mark Bartah kolundan yaralandı hastaneye kaldırıldı durumu iyiymiş ama diğer oyuncuların 80 bin seyirci kapasiteli seyirci kapasiteli stadyumun çevresinde teşkil, tehlike teşkil eden herhangi bir durumun olmadığı duyurulmuştu ama bir mektup bulunduğunu da açıklıyor Alman polisi bir basın toplantısı yapıyor BBC, Türkçe'nin 5-6 saat önceki bir haberi bu. Sabaha karşı diyelim, geldi. E, saldırı Borussia Dortmund takımını hedef alıyor ve neden gerçekleştirdiğinin de bilinmediğini söylüyorlar. Bugüne ertelendi maç. E, yerel polis birimi olay yeri yakınlarında saldırıyı üstlenen bir mektup bulunduğunu Söylemiş. Mektubun içeriğinden bahsediliyor mu? Ama mektubun orijinalliği konusunda şüpheler olduğunu söylemiş. Yok bahsetmiyor. Ne tür bir patlayıcı kullanıldığından da henüz bahsedilmiyor. Kesinleşmemiş. Evet. E, maçın iptal edilmesinin ardından stadyuma bu yarım saat içerisinde tamamen boşaltıldığından bahseden bir haber var mı Çevre ile de. Evet, Alman yani alem seviyesi zaten yükseltilmişti. Pürüzsüz bir şekilde gerçekleştirilmiş. Maçın bugün ertelenmesi, evet. şarşamba günün ertelenmesi nedeniyle Dortmund'da konaklaması gereken Monaka taraftarları için internette kampanya başlatılmış. Monakolular kalacak yer sunmak isteyen Dortmundlular Bad for Runaway Fans isimli internet sitesi üzerinden bildirimde bulunmaya çağrılmış kampanyaya yoğun katılım olmuş Monako'lu taraftarlar da dört matlarla beraber kalmışlar. güzel fotoğraflar da var, empati dayanışma fikirleri gösteren duygularını gösteren. Zor zamanlarda birlikte <gülüyor> oluyor. Evet. Şimdi. Peki, şeye geçelim. Çok önemli aslında. Yani Suriye'den de şey haberi de geldi. Air Wars'u takip ediyoruz bu sıralarda. Demokrasina üzerinden. Air Wars gazetecilik takip, izleme kuruluşu ee, bayağı ciddi şekilde e, sivillerin öldürüldüğü arada üç çocuğun mesela. Daha geçen cumadan beri Amerika öncülüğündeki e, vurmaların çok ciddi şekilde ortada olduğunu söylüyor. Ama sadece koalisyon güçlerinin yaptığı saldırılardaki çeteleyi tutuyor değil mi? Evet. Yani Rusya'nın, rejimin, muhaliflerin öldürdüğü insanlar hakkında Yo, onları çok... Onları da tutuyor sanıyorum. Onu yapabiliyor mu? Onu yapabilmesi biraz zor ne olsa çalışıyor yani? E, ama şeyi takip ediyor işte bu Amerika'nın e, ve koalisyon güçlerinin. Bu arada e, Sean Spicer'da e, Beyaz Ev basın sekreteri, basın sözcüsü Amerika Birleşik Devletleri daha da kuvvetli askeri eylemler yapabilir. Suriye'de sadece e, şeye karşı değil kimyasal silah değil. Hedef değişmiş artık. Varil bombası atarsa gene vururuz demiş. İş büyümeye doğru gidiyor. Bu Bakalım. saldırı yaptıktan hemen iki gün sonra galiba e, <gülüyor> bu Napalm bombasına benzeyen attığı zaman yerde patlayan bombalardan kullanılmıştı. Cluster bomb deniyor galiba. Onun evet, işte salkın bombası, salkın bombası deniyor. Onlar da var. Peki, şey kısaca bir göz atalım. Çok <gülüyor> öğretici aslında Pulitzer ödüllerinin kimler mesela küçük bir aile şeyine verildiğini söylüyoruz, görürüz. Aile neyine? Aile işletmesi halinde. Mesela kardeşi gazetenin yöneticisi sahibi. Kendisi baş editörü falan. Bu şekilde bir şey yapıyor. Ödülleri. Mesela Storm Lake Times diye bir gazete var. Birinci haber o mesela. Ve suyu mesela nasıl kirlettiğini söylüyor gazetenin hedef aldığı kimse hedef aldığı şeyler arasında Big Ag diye adlandırılan büyük atarım şirketleri var. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Özel şirketleri ve zengin ve güçlü. Coke biraderler dünyanın en zengin insanları. İkisi bir aradayken dünyanın en zengin insanı oluyor. David ve Charles Coke, Cargill en büyük tohumu vesaire şirketi ve Monsanto. Hı hı. Da kimyasal şeyleri yapıyor. Onlarla mesela Piyolaçı Komitesi demiş ki bu nitrojen, azot kirlenmesi dolayısıyla olay bitti demişler. Yani dünyanın en Amerika'nın ve dünyanın en kirli nehirlerinden bir haline geldi. <gülüyor> ve bu doğrudan doğruya şeyden geliyor. %92'si de yüzeydeki kirlenmeni %92'si de bu kullanılan azotlu gübrelerden olduğunu açığa çıkartmışlar. İlginç değil mi? Evet. Böyle bir şey karşısına alabiliyor. Ondan sonra Washington Post'tan David Farenthold, da, Farenthold da verilmiş. O da Donald Trump'ın hayırsever bir vatandaş olarak 2016 seçim kampanyası sırasında dağıttığı paraların izini sürmüş ve e, tamamen karanlıkta kaldığını hiçbir şeyin belli olmadığını ortaya koymuş şu andaki mevcut başkandan bahsediyoruz ona vermişler en önemlilerinden biri McClatchy ve Miami Herald McClatchy grubuyla Miami Herald'da verilen <gülüyor> ödül ve bir de e, araştırmacı gazeteciler uluslararası konsorsiyumu üçlü bir şey Panama Belgelerini ortaya çıkarttıkları için verilmiş. Fonseca. Fonseca, Monsak Fonseca. Bilen var mı Türkiye'de? Herhangi bir medyada yer aldı mı? Bu yok. Sahipleri biliyor mu? Hı? Sahipleri biliyor. Evet. İşte ona medya patronları Pulitzer ödülü verilmiş. Edebiyat alanında da kurmacı ödülünün sahibi The Underground Railroad romanıyla Colson Whitehead olmuş. Maşallah öyle bir dilde kullanmış ki okumasın mümkün olmuyor. Türkçe çevrilecekmiş ama yayın listelerinde var. Bu sene içerisinde e, e, çevrilmesi planlanıyormuş. Zaten New York Times tarafından 2016'ın iyi On kitabı listesinde yer alıyormuş evet. kitap. Ben evet. bir başlayayım dedim de. Biraz şey sert geldi dedi. <gülüyor> Fakat mesela e, İzlanda'nın başbakanını götürdü. Türkiye'de tek kelime edilmeydi bu konuda. Amiral gemisi videolar, gazeteler filan arasında yoktu. David gün var gitti ama. Evet. Bir Bir dakika gitti zaten. Vergi şeyinde Arjantin'de büyük şeyler vardı. Gösteriler vardı ve Azerbaycan'da da küçük bir savaş çıktı diyor haber. Öyle mi? Common elinde. Evet. Nasıl bir Bu... savaş çıkmış? İşte şeyle iktidar şey baba ile kız arasında mı? Hayır. Nasıl bunlar ifşa babacım diye. Hayır. Savaş başka şeydi. Azerbaycan'la şey mı? Evet. Ermenistan'da olan savaşı şey gerek yok ki yani gerek şey gerek yok ki atıyorlar aman. birisi füze, diğeri karşılıklı füze atıyor ve bir anda ufak bir kriz ortaya çıkıyor. Evet. Tam bu sıraya denk geldi ama işte. Yani, tesadüf. Panama e, belgeleri sırasında. Tesadüf. Halbuki Hindistan ve Pakistan gibi iki ülkeye de vereceksin nükleer füzeleri bakın birbirleriyle bir daha çatışıyorlar. Evet. Çin'de bak <gülüyor> Panama, çok Panama belgeleri Mesela lafları yasaklanmış internet üzerinde Panama kelimesini arayamıyorsun ve Guardian'ın bütün bunları açıklayan gazetelerin başında da Guardian geliyordu. Guardian'ın web sitesine giriş de yasaklanmış içinde çünkü Panama Çin zenginleri için çok büyük bir şeydi. Ama her yerde bu Azerbaycan'da resmen savaş edecek kadar başkan ve kızları için. Çünkü çok önemli iddialar vardı. Vergi cennetlerinde filan. Rusya'ya gelirsek Rusya bu işin bir casus işi olduğunu söyledi. Çünkü Putin'in en eski arkadaşı Sergei Roldugin 2 milyar kadar Virgin adalarına taşımış. Orada Panama belgelerinden çıkıyordu. 2 milyar dolarcık. E, fakat sen söylüyordun ya Mossack Fonseca şirketi ikisi de hapiste. Yürgen Mosakta, Ramon Fonseca'da, Panama'daki hukuk şirketi, onlar içeride. Şubat'ta tutuklandılar, kara para aklama suçundan. Kurma Dışa dışı düz yazı ödülüne de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu Trump sonrası bir şey oldu ya, herkes birbirine soru sormaya başladı. Nasıl seçildi Trump, neden böyle oldu diye. O soru aslında daha akademik bir dille ele alan e, Harvard Üniversitesi'nden sosyal bilimler profesörü Matthew Desmond olmuş. Evicted Poverty and Profit In the American City kitabıyla ödülün sahibi olmuş Desmond. Gelir dağılımı adaletsizliğine ve yoksulluk seviyesine dikkat çekmek için Milwaukee'de yaşayan sekiz ailenin yaşamına odaklanmış bir kitapla almış bu ödüldü. Evet çok son derece prestijli olmasının sebebi de anlaşılıyor değil mi? Bir küçük aile işletmesine de veriyorlar evet. ama kendisi yeryüzünün en büyük şirketlerini de şey yapıyor Sona sakladığım da var bir de Hi Hişam Matar'da ...babalar, oğullar ve... ...aradaki toprak diye bir romanda... ...Libya'ya dönüşünü... ...anlatıyormuş. Kendi otobiyografik... ...roman. Hı hı. Babası... ...20 yıl önce... ...Muammer Kaddafi tarafından... ...hapsedilen bir adamın hikayesi. Diktatör Libya. Ama asıl sonuncuyu söylüyorum... ...bir kadın Heather Ann... ...Thompson, Blood in the Water... ...sudaki kan... ...diye 40 yıl... ...sonra şeyi ortaya çıkartmış Atika hapishanesi meşhur Atika hapishanesi ayaklanması diye bilinen bir 71'de. şey var 71'de 45 yıl sonra ortaya çıkarmış 2000 kurşun atılmış baskın sırasında isyanı 29 mahpus öldürülmüş 10 da muhafız öldürülmüş onu açığa çıkıyor. Tamamen ortadan bütün delilleri silmeye kalkmış polis ve hapishane yetkilileri bunu açığa çıkaran bir kitap yazdığı için kadına verilmiş. Hiçbir kayıtlar ele geçirilemiyormuş. Türkiye'deki gibi değil. Her şey Vermiyorlarmış. Açık değil. Evet, her şey açık değil. Türkiye'de veriyorlar mı? Tabi, hayata dönüş mesela 2000 yılında. 20 cezaevine e, yapılmış baskında hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum da verildiğini 32, hatırlamıyorum. 32 kişi ölmüştü. Bu Bunlarda ikisi sadece güvenlik görevlisiydi. O, 30 mahpus öldürülmüştü, yanarak bir kısmı da kurtulmuştu, yakılarak diyeyim. 10 bin güvenlik görevlisi tarafından aynı şey yapılmıştı. Bir saçılık adlı birisi de bir saçılık, kolu kopan kolu. Köpekler tarafından götürülmüştü falan. hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. E, ama... Hayata dönüş operasyonu adı verildi. Bunlar böyle bürokrasinin içerisindeki kavgalar sonrasında verilen e, mahkemelerde verilen demeçlerle, ifadelerle ortaya çıkan şeyler değil mi? Gazetecilik üzerinden mi gidiyor bu konuların aydınlanması Türkiye'de? Yoksa bürokrasi içerisindeki zaman, kavgalar Hiçbir yoktu? zaman aydınlanmadı zaten. Halen devam hayata eden davalar var. var. Ama bir şey söyleyeyim. 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti kararıyla Devlet Bakanı Cemil Çiçek tarafından ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü görevinde bulunan Ali Suat Ertos'una devlet üstün hizmet madalyası verildi. Bu operasyonda yaptıklarını evet. 32 kişi öldüğü için. Hala da yargılanıyor. Bayrampaşa cezaevinde 12 kişinin ölümlü 29 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bu hayata dönüş operasyonunda görevli 39 er ve Ankara Jandarma Özel Harekat üyesi rütbeli askerlerinin de bulunduğu 186 sanığın yargılandığı dava Geçtiğimiz Mart ayının 23'ünde görüldü. Ee, Zeki Bingöl ifade vermiş bu konuyla alakalı. Bu operasyonda silahlı bir şekilde görev almadığını söylemiş ve emirleri o zamanki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Bölge Jandarma Komutanı'nın emirleri doğrultusunda operasyonun yapıldığını da söylemiş. Her şey biliniyor burada. Kimlerin yapıldığı biliniyor, da biliniyor. ama hiçbir şey sonuçlanmadı ve Pulitzer davalarda devam ödülü, ediyor. Evet. Pulitzer ödülü de alınamadı maalesef. Böyle bir kitap yazılmadı şimdilik. Hayır yazılanlar da bari anlaşılır olması için Türkçe çevrilse. Bazıları çevriliyormuş. Şey çok satabilecek olanlar ama diğerleri çok fazla çevrilmiyor şey galiba. Evet. Türkiye ile en azından bu açıdan önemli farklar var diyebiliriz. Amerika'nın hala tam bir polis ne geçmeden. Öyle ama yani Türkiye'ye baktığınız zaman daha farklı yollarla da bu işlerin ilerlediğini görebiliyorsun. Mesela Fenerbahçe'nin e, saldırısından Fenerbahçe'nin otobüsüne Trabzon'daki saldırıda herhangi bir mektup bırakılmış mıydı? Yok. Patlayıcı kullanılmış mıydı? Hayır. Ne yapılmıştı? Gayet pompalı tüfekte ateş edilmişti. Ve fail bulunmuş muydu acaba? Hatırlıyor musunuz? Hayır. Bakın gördünüz mü? Almanya'da bomba bırakılıyor. Mektup aynı şekilde var. Failde yakın zamanda belki ortaya çıkar. Büyük ihtimalle böyle şeylerin failleri sonradan ortaya çıkıyor. İsveç'te olduğu gibi. Evet ve şeyde Birazdan şimdi ona Türkiye ayrıntılarıyla yani. gireceğim Evet Türkiye farklı. Tarz olarak farklı ee, bu tip olay. Yani. E, daha gizemli. <gülüyor> yani şey... Daha faili meçhul. Dur. Bekle. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu 30 gazeteci ve yazar için korkunç suçlar işledikleri için 3 kez ağırlaştırılmış Müebbet ve başka 15 yıla kadardı. Yani önce darbeye teşebbüs için 21 tutuklu 30 gazeteci ve yönetici için Şahin Alpay, Ali Bulac, Mümtaz Er, Türköne, Ahmet Alkan, Nuriye Akman ve Mustafa Ünal'la diğerleri için böyle bir Harika e, iddianame var, bir tek şey eksik aslında. Mükemmel düzenlenmiş. Ta 1970'lerin başına kadar gidiyor. Evet, bir tek delil yok. Ama bir de işe olumlu tarafından bakar mısın bardağa dolu kısmında metaforunu hiç sevmem. Olumlu kısmı ile bakalım olaya. Hiçbirse bir iddianame var artık ortada. İnsanlar neyle suçlandığını biliyorlar ya da nasıl bir şey olabilir o. Saçmalık da olabilir. Hak, hak, hakikat da olabilir. Ama sonuçta bu insanlar cezaevinde kaldıkları süre boyunca neyle suçlandıklarını bilmeden. Kaç, kaç Şimdi ay öğrenmiş o. 6 ay mı? 9. 9 ay. 9 ay boyunca neyle suçlandığınızı bilmeden cezaevinde kaldınız ve en sonunda böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman da işte ise mücadele edebilecekleri bir iddianame var. Kendini savunmak için gösterebilecekleri delilleri toplayabilecek bir akıl yürütmeyle beraber kalacaklar orada da. İşi bir, bu kısmıyla da bakmak o, önemli birazdan galiba. Birazdan ondan bakalım evet. Tabi yani Neresinden bakacağımı ben de bilemedim. Tamam ama bakar, bakmaya çalışırız. Açık gazte. Sing mm -hmm. Baker'dan dinlediğimiz bir şarkı çok ünlü bir şarkı zaten Joseph' Baker ya da başka bilinen adıyla La Bacare. Fransa'da ve dünyada çok ünlü olmuş bir Amerikan kökenli Güney kökenli siyah fakat Fransa, 30 yaşında Fransa vatandaşlığını elde etmiş hem şarkıcı hem dansçı hem de bir çeşit aktivist olarak özgürlük düşkünü çok ilginç bir kadın bronz venüs ya da İnci de diyorlar kreol e, tanrıçası da dedikleri oluyor anglofon ülkelerde Fransa'da ama her zaman labaker diye biliniyor e, sayısız çocuk evlat ediniyor dünyanın bütün yerlerinden çinlisi siyahı beyazı ve onlarla dolaşıyor Turne de gidiyor Yarı çıplak kıyafetleriyle yaptığı danslar da çok meşhur İlginç bir Hanım onun ölüm yıl döneminde Çaldık 12 Nisan 1975'te 70 69 yaşında Hayata veda etmişti Çok Saygın bir kimlik 1925 yılının 31 Aralık günü Yılbaşında Berlin'de bir konser Vermiş kendisi hemen dışarıda da siyahlar içerisinde giyinmiş olan başka insanlar protesto gösterisi yapıyorlarmış ve Becker'ı, Aker'i e, alt insan olarak nitelendirip La Baker, ha, evet, e, hakaret çünkü. etmişler. Kim bunlar? E, Hitler ve Şahikazlı şurekaz pardon hızlıdır evet. topladım yakın da e, bu ırçılık mı dedin o zaman ben hemen şeye de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç bir hadise ceryan etti United Airlines evet. hava yollarında e, bir video çıktı ortaya ve ortalık birbirine girmiş vaziyette e, United Airlines hava yolları özel bir hava yolu işte şeye gidiyormuş pazar günü oluyor e, Son adam özel korumalar girmişler içeri. Neden efendim? Ee, yoldulardan dördününden rica ediyoruz. Boşaltsınlar. Fazla bilet satmışız diyorlar. Piyangodan mı vermişler? Ne? Hediye vermişler. Tam ayrıntısını bilmiyorum. Biletleri. Kendi şeyleri mürettebatı gelecekmiş galiba onları yerine de aynı zamanda. Ben öyle okudum. İşte öyle diyorlar. Hı. Fazla bilet satılmış olduğu ortaya çıkmış yalnız. Yani e, overbook diyorlar buna fazla bilet satılmış o da bir, bir çeşit çekiliş mi olmuş öyle var ya bir takım uçuş serbest uçuşlar evet. falan hak var neyse ondan sonra bazı yolcu aranızdan dördü lütfen çıkabilir mi başka bir uçuşla sizi göndereceğiz demişler fakat şeyi bekliyorlar herhalde <gülüyor> yani herkes Aa, baş üstüne ben o zaman inerim tabi demelerini beklemişler olmamış O'Hare, Chicago'nun O'Hare Uluslararası Havalimanı'ndan gidecekler De, Louisville, e, Kentucky'ye uçuyormuş. Fakat hiç kimse şey olmayınca, gönüllü olmayınca sen demişler birisine gelip özel korumalar sen gidiyorsun demiş. Neden o kişiye demişler? O adam bir çinli çünkü, çinli bir doktor, 69 Ama yaşında. Ama doktor Doktor. Adam da ben inemeyeceğim demiş. Çünkü kentaki yarın sabah erken saatte hastalarımı görmem lazım demiş. Olmaz demişler. Sen gideceksin. Direnince de burnunu kanatmışlar. Sonra yerlerde sürüklemişler adamı. Gidiyorsun var. E var. da ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Demişler. Son adam uçağın arkasında ellerinden kurtulmuş. Uçağın arkasına koşup tekrar binmek istemiş. ...hastalarına kavuşmak istiyor... ...bir an önce... ...tekrar zorla indirmişler... ...sonradan... E, ...özür dilemiş ama... ...United Airlines'ın CEO'su... ...kusura bakmayın demişler... E, ...yalnız Çin'de... E, ...bir boykot hareketi de başlamış... ...ya bir de CEO'nun yaptıkları var... mı, ...söyledikleri var bundan sonra... ...yolcu koltuğundan kendi rızasıyla kalkmayı reddederek... ...uçuş ekibine havalimanı güvenlik görevlilerini... ...çağırmaktan başka şans bırakmadı demiş... ...bunu dedikten sonra... Ee, hisseler çakılmış. çakılmış. Nasıl çakılmış? Bayağı çakılmış ama. Hmm. Öyle böyle değil. Yani ne kadar düşmüş? Yüzde? Yüzde alalım. Yüzde 3.3. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin en değerli şirketlerinden bir tanesi olduğunu da düşündüğümüz zaman American United Airlines'ın şirketin piyasa değeri 150 milyon dolar azalmış. Böyle bir rakam da karşınıza çıkıyor. Biraz daha haberin detayına evet. baktığınız zaman. Evet. Çeşitli endekslere göre en kötü performans gösteren hisselerden bir tanesi olmuş United Airlines'in hisseleri bu olaydan sonra. Daha doğrusu CEO'nun açıklaması da bunun da CEO'nun açıklamasından da sonra. Normalde CEO'lar böyle durumu değerlendirmek için böyle özür dilerler mesai Bu direkt böyle personeli ko koruyunca Çinli doktoru. Iı, Şirketlerden da <gülüyor> bahsetmiş. Adam kendisi de ben Çinli olduğum için yaptılar diyor ama inanmak doğru değil. Öyle ırkçılık var mı? Nerede? Amerika'da. Amerika Birleşik Devletlerinde dörtçelik var mı? Biraz var sanki. Ay, olsa görünüyor. görünüyor yani. Türkiye'den olsa görünüyor. Evet. Böyle bir durum var. Şey bir de e, okulda e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilkokulda sekiz yaşında bir çocuğun ve adam hem sekiz yaşında bir çocuğu hem e, karısını öldürmüş. Yani intihar etmiş. Öyle şiddet olayları da oluyor. Ne yapalım? Bu arada adam galiba Vietnamlıymış. Çinli diyor. Vietnamlı olduğu da söyleniyor. Hani evet yani. olabilir. önemli olan gözlerini çekik olması. Asyalı evet. olması. Ee, onları köle pazarlarında satmak gerekiyor. Satılıyormuş zaten. Gardiyanın çok ayrıntılı haberi var. Şimdi şeye geçelim biz. Çok önemli bir durum var. 30 gazeteci ve yazar için darbeye teşebbüsten evet. iddianame var. Kapatılan Zaman Gazetesi'nin 21'i tutuklu 30 çalışan hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Nihayet senin de biraz önce söylediğin gibi nihayet geldi iddianame. 9 ay gibi akıl almaz uzunlukta bir zaman sonra iddianame geldi ve içinin tamamen boş olduğu gözüküyor. Yani İnanılması güç şeyler var. Ay, i̇ddianamiyi görmedik ama bir anette mesela biraz detay var. E, tamamı da var aslında ama e, okuyacak zaman yok. Olmadı. E, 20 Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtaz Ertürkön'e, Ahmet Alkan, Nuri Akman, Mustafa Ünal, e, başka Orhan Kemal, Cengiz, İh İhsan Dağı, Sedat Yetişkin, Ahmet Metin 8 Kardeş, Alaaddin Güner, Cuma Kaya, Mehmet Özdemir, Faruk Akkan, Murat Avcıoğlu, Yüksel Durgut, Zafer Özsoy, Şeref Yılmaz, Hakan Taş, denen Hüseyin Belli, Onur Kutlu, İsmail Küçük, Ali Hüseyin Çelebi, Ahmet İrem, Süleyman Sargın, Osman Nuri Öztürk, Osman Nuri Öztürk, Osman Nuri Aslan gibi... Ee, Bazıları hakkında da yakalama kararı varmış, ele geçirilmemiş filan. Şimdi konu şu, iddianamede suç, tarihi ve yeri 2016 öncesi İstanbul. Hı hı. 2016 öncesi İstanbul. 2016 öncesi ne kadar geriye gidiyor diye soracak olursanız, onunla da alakalı bir noktaya değmiş Anadolu Ajansı'nın haberi. Zaman Gazetesi'nin önceki darbelere de destek olduğundan bahsedilmiş. Evet. Ben hatırlarım 25. yıl dönümündeki kurulan pastayı kimin kestiğini hala. Kim kesmişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan. O zaman Cumhurbaşkanı mıydı? O zaman Başbakan da. Başbakan Erdoğan. Ama çok geriye gidiyor. Ta bak. Ben kadar geri gitmedim işte. Nereye kadar geri gidiyor biliyor musun? 1979'a kadar. Yani kaç yıl oluyor? 40'a yakın. Ben 2012'ye kadar geri döndüm. 2012'de elinde... Bıçakla beraber pasta kesiliyordu zaman gazdesini. Bıçak ama keskin değildi. Tabii. Döner bıçağı gibi ya da yokuza bıçağı, katana birader ne diyorsanız bakın işte <gülüyor> büyük bir bıçak yani. Ee, o geride kaldı. Şimdi en önemli şey ne biliyor musun? Karıştıma 1979'da mi? evet Sızıntı dergisiyle giriş yapmış örgüt medyaya ilk öyle girmiş. P Fetö bahsediyoruz ve an ana delil ne? medyaya girişi konusunda ağlayan çocuk fotoğrafı. Kapaktan girmişler. Ağabey Düşünebiliyor mi? musun? Ağlayan çocuk fotoğrafı meşhur. Ya o fotoğrafı biliyorum çok üzüntü verici bir fotoğraf. Evet. İşte o. Bunda e, gizli ajandadaki faaliyetleri gizleyen bir paravan olarak kullanılmış. Sonra zaman 1987'de tamamen FETÖ, kontrolüne geçmiş. O pasta kesimleri sırasında filan öyle tabii. Cumhurbaşkanı ve diğerleri gazete için örgütün medyadaki amiral gemisi denmiş. Bu sırada AKP'liler bütün hepsi şey değil ama. O, yolcu değil. Yolcu değil. Amiral gemisinde. Amiral gemisinde yolcu tabii. Yolcular mı? E tabi. Yani. Pasta kesiyorlar filan. Sonra devlet adamlarıyla temaslar olmuş. 12 Eylül 80 darbesini desteklemişler. 97 postmodern darbesini desteklemişler. Amerikalılarla görüş. siyahi başkanıyla bile görüşmüşler. Morton Abramowitz ile Abraham Foxman ve Papa ne? Papa 2. Jampol ile de görüşme olmuş. Düşün. Nereliydi o? 2. Jampol mu? 2. Alman. Hmm. Yok o eski Papa Volti'ladan dönüp Polonya'dan dönünce İtalyan'dı galiba. Evet. Bakalım o da. 2. idi, değil mi? 2. Jampol. Evet. Ee, sonra işte devam etmiş filan. O da Polişmiş. Efendim? O da Polonyalıymış galiba. Yok, bir tane Polonyalı bildiğim kadarıyla. Metin ek söyleyelim. Volti'laydı. Carlo Joseph Volti'la. Volti'la. Evet. Tamam. Polonyalı. Peki. Polonya. Onunla da görüşmüşler kiceğim evet. Sonra e, İran'dan para nasıl çıkar? Bir sanatçının eşi Rize'ye altınları gönder şeklinde bir tweet Mehmet Baransu'nun şifreli ve imalı bir şekilde 17-25 Aralık operasyonlarında açık kaçak altın iddiasıyla hedef haline getirecek olan sanatçı Ebrül Gündeş'in eşi kimi işaret ediyormuş. Hayır seferiş adı Rıza Sarraf Bey. Evet, Reza Zerabı. Operasyonun ardından da zamanın Ayakkabı kutularında dört buçuk milyon dolar evde iyiydi çelik kasa filan manşetleri attığını belirtmiş savcı. Bu dersen olayları çıkıp diktilerle kavga etmediği bir dönem daha var. O dönemdeki manşetleri de unutmamak lazım. Gezi pro eylemleri sırasında atılan manşetler de vardı Zaman Gazetesi'nin. Çok fazla insan hatırlamıyor bu aralar ama mesela demokratik taleplere canımız feda şeklinde çıkmış olan Erdoğan'ın sözleri veriliyordu. Provokatörlere suç üstü diye çıkmıştı bir manşette de. Çevre duyarları yakıp yıkmaya dönüştü diye de çıkan manşetleri vardı. En önemli kanıt şu. O zaman ama kavgaydı tabii. E, zaman Gazetesi bir afiş hazırlamışlar. Bir vatandaşla polis Zaman Gazetesi'ni birlikte tutuyormuş ve polisin tuttuğu kısımda ne gerek var kavgaya yazısı yer alıyormuş. Düşün. Evet, kanıt ama. Protestocunun da bir ihtimal daha var diye yazıyordu. Evet. Bu gezi olaylarından sonrası darbe. Var. Hı. Ama asıl mesela, gayet Yazarlar şöyle en önemli kanıt bu üç kere müebbet yazılarından dolayı en önemli kanıt ne? Nedir efendim? Ön hazırlık niteliğinde yazılar yazdıkları süreç içinde böyle bir duruş sergiledikleri yazılarında subliminal mesajlar falan değil ama değil mi? doğrudan. Yok ha. doğrudan duruş şüpheli Duruşlu. süreç içinde duruş sergilemişler sadece muhalefet yapılmadı eleştiri değil görünürde bak buraya dikkat istedim. Evet suç unsuruna rastlanmayan yazılarında dahi işte burada subliminal vaziyette oluyor görünürde yok ama kurumların haklarını ihlal niteliğinde ifadeler kullanıp ya da ön hazırlık niteliğinde yazılar anlamadım, ya. anlamadım çok karışık o kadar basit bir şey anlamaman seni yetişememişsin yeterince yani sonuç olarak e, anayasal düzeni ortadan kaldırmak için örgüt stratejisi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak için örgüt stratejisi ve hiyerarşisi içinde rollerini yerine getirerek üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşılmış. Bu insanların anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, meclisi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs. Bu yazılarla ve bu duruş sergileyerek. Durum budur. Yani dünya basın ve hukuk tarihi böylesini görmedi diyor Celal Başlangıç artı gerçek yazısında. <gülüyor> ee, bunu, bunu şey için söylüyor ama. Bir önceki Cumhuriyet iddianamesi <gülüyor> için işte durum bu. Bir de bu e, şey Cumhurbaşkanı gazet, e, radyoları ziyaret etmiş. Şimdi bir de oraya kulak vereceğiz. Yani. Şi... Zaten radyonun anlam ve öneminden bahseden bir konuşma gerçekleştirmişti. Bundan bir önceki radyo programında galiba. Ee, radyo gelir seviyesinin artmasıyla beraber televizyonların evlerde daha fazla yer aldığından, ama radyonun da eski bir arkadaş gibi hala bulunduğundan bahsetmiş. Ve. Ne yapmış? Demiş ki tam olarak evlerde televizyon biraz ön aldı. Çünkü Türkiye'nin refah düzeyi arttı. Televizyonun girmediği ev yok gibi evlerde de kısmen de olsa rahat bir arkadaş olarak var demiş. Evet. Arkadaşı var. Arkadaş. Oraya da çıkmış ama kısmen arkadaş. Bu ikincisi galiba. İkinci konuşma evet, galiba. Evet. İkinci konuşma. Ama bir önceki gün demişti. Gezegen Mehmet diye adlandırılan önemli bir Radyo DJ diyorlar, değil mi onları? Biz çok iyi dedik biz eskiden. Sunucu yani. Evet. Onun ona konuk olmuş ve o da ben size güzel bir şey hazırladım efendim demiş. Yazıyor Mehmet Ne hazırlamış? Dinleyelim kendisinden yani, Evet. Çünkü ben de anlamadım tam olarak ne hazırladığını verilmediği için. Doğrudan bizzat kendisiyle ilet çekmiş Cumhurbaşkanı'nı. Evet önce ama bir de şuna kulak verin demiş ama istememiş galiba Cumhurbaşkanı. Dinleyelim. Dinleyelim. Bir dinleyelim. Ee, müsaadenizle sığınarak e, 7 Haziran 1 Kasım arasında Kral FM'de yaptığım bir program var. Türklerle konuştuk. Onların mesajlarını ben özellikle burada hazırladım. E, bir dinlemenizi istiyorum. Karıştım. Evet. Tamam ben size o zaman e, ayrıca ileteyim bu mesajları. Siz kendiniz dinlersiniz. Ne Zor iş radyoculuk. Anlıyorum yani Gezekeh Mehmet. Karıştırmamak gerekiyor. Karıştırma. <gülüyor> Neyi karıştırmayacak? O zaman ben size vereyim diyor. Paket yapayım. Paket yapayım. Siz evde İz dinlersiniz diyor. Dinlersiniz Hı -hı. diyor. Evet. Büyük lokmalar yerken de böyle şeyleri düşünmek lazım tabii ki. Evet, yargısı iktidara bağlı bir ülkede demokrasi olmaz demiş Hasan Cemal'de. Ee, Yalçın Doğan da baba kelimesini aylardır söyleyemiyorum diyor. Vicdanlarımız sanki radyasyona uğramış. Klişe haberler içimizde tek bir vurgu yapmadan bir anda gelip geçiyor. Herhangi bir ajans haberinde klişe cümleler artar da. Bu sabah şu kentte yapılan operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Peki o 30 kişiye sonra ne oluyor? O 30 kişinin anası, babası, eşi, çocukları ne yapıyor? O kaç gün göz altında kaldı? Hangi suçlamayla cezayı bineye yönlanıyorlar? Çocukları, anaları, babaları, eşleri geride kalanlar hangi haberi bekliyor? O ailenin yakınları, komşuları gözaltıyla ilgili ne düşünüyor? Derken bir başka ajans haberi bu sabah eş zamanlı operasyonlarda 40 kişi göz altında alındı derken bir başka ajansa bir yani bir mektup yazmış Alçın Doğan'a birisi e, kim olduklarını bilmiyorum yakınları hangi nedenle cezaevinde bilmiyorum suçları var mı yok mu bilmiyorum bildiğim binlerce insanın aylardır hapiste yattıkları yakınlarından çok sayıda mektup alıyorum İstisnasız hepsi toplumun duyarsızlığından medyanın kendilerini dinlemediğinden bin türlü başvuruya rağmen haklarını bile arayamadıklarından yakınıyor. Birisi demiş ki Bilkent Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim bir yerlerden bulabilirsem Ocak'ta babası 8 aydır iddianamesi bile bulunmayan bir dosyadan dolayı tutuklu bir hukuk mezunu olacağım. Diyor. Ee, i̇nsan hakları ile ilgili yazdığınız yazı üzerine bir mail atmak istedim. Acılar rakamla ifade edilemiyor diye bitirmişsiniz yazıları. Biz babam için başvurulacak her yere başvurduk ahim dahil. İlk ilgileneceğim dosyanın babamın ahim dosyası olacağını hiç tahmin etmemiştim. Cezaevine beyaz çamaşır götürme klişesini yaşayacağımı da hiç tahmin etmemiştim. Emin olun çektiğimiz acıların haddi hesabı yok. Şimdi diyeceksiniz ki ben ne yapabilirim ki? Ben sadece farkındalık yaratılmasını istiyorum demiş ve 22 yaşında cehennemi yaşayan bir gençlik var ve şey demiş yani kiraymış faturaymış mektup yazmakmış açık görüş beklemekmiş bizim zamanımız böyle geçiyor benim için en acısı baba kelimesini aylardır sesli söyleyememiş olmam Demiş, dediklerimin doğruluğundan şüphe ederseniz Rıza Türmen İnsan Hakları Hukuku hocamız beni tanır iki gün önce kendisine sunum yaptım demiş. Ve şöyle bitiriyor Yalçınruğan yazısını, hiç tanımıyorum bu e-mail atan öğrenci ancak yazdıklarının doğruluğundan neden şüphe edeyim ki? Şüphe mi? Sadece acı duyuyorum demiş. Açık gazete, açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Ata'yla geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz merhaba. Ömer günaydın Can orada mı? Günaydın Cengiz Bey buradayım. Günaydın. Vi vize bekliyor. Vize <gülüyor> biz gece yatıya falan kalacağınız mı? On altısına doğru. Bakalım yani Doğru. ne yani teklifiniz varsa bir, duyabiliriz. Var mı bir teklifiniz? 16 16 gecesi yani bir şey olsun. <gülüyor> e, ne teklif edeceğine bağlı yayın için. Valla <gülüyor> Vallahi bir düşünürüz. Bir, ben de zaten 17'sini konuşalım diyorum. Evet yani, çok Bir de konuşalım evet. konuşalım diyorum. Fakat ondan önce de bir ya artık e, yani ayyuka çıkmış bir e, bir, bir kefaletlik e, Ersin yani artık bunun bir seçim kampanyasıyla falan bir alakası yok Avrupa Güvenlik ve İş, İşbirliği Teşkilatı'nın 3-5 tane gözlemcisi dolaşıyor orada biliyorsunuz onlar bu ön yani kampanyaya bakarak bir ön rapor bir ara rapor yayınladılar ve o ara raporda adını koymuyorlar ama yani bu oylamanın, bu konsültasyonun adil ve özgür seçim tanımıyla bir alakası olmadığı çıkıyor ortaya. Oylamada da herhalde benzer şeyler olacaktır diye beklemek gerekiyor. Bir döndüm baktım Ömer bu konuyla ilgili ilk yazımı ne zaman yazmışım diye yazı zaten açık sitede var. Yazının adı başkanlık sistemi 2. mutlak iktidar. Vatan gazetesi 23 Nisan 2010'da yazmış. Hı. 23 Nisan 2010. Yani neredeyse tam 7 yıl önce neden 23 Nisan 2010 tekrar ediyorum yazı açık sitede var. Taraf gazetesinde ee, değil mi? Taraf değil, vatan, vatanda. Ha, vatanda, evet. Vatanda 23 Nisan 2010. Çünkü o gün telaffuz etmiş ilk defa. Türkiye'ye e, e, başkanlık sistemi gerekiyor e, demiş başbakanken Recep Tayyip yani, e, yani zamanlama muhteşem. Çünkü 23 Nisan e, yani parlamenter sistemin kuruluşu. 1920. Evet, 20. 20. Yani, yani mükemmel bir zamanlama. Tam 90 yıl sonra Nisan 2010'da artık bize gereken başkanlık sistemidir demiş. 7 yıl yani ve ben de yazıyı ilk defa o zaman yazmışım. Yani bugün artık bunun evet mi hayır mı tartışması dahi habes. Yani bunun anayasayla alakası yok. Kemal Gözler e, haftalardır, aylardır bunu tekrarlıyor. Ergun Özgudun bunu tekrarlıyor. İbrahim Kabaoğlu bunu tekrarlıyor. Murat Sevinç bunu tekrarlıyor. Kitap çıkardık iletişim yayınlarından. Evet. E, ne olur? E, ne olmaz diye malum. Dünya kadar e, bir e, külliyat var artık bu meseleyle alakalı. Ama artık konu o değil. Yani Kemal Gözler'in daha önce işlediğimiz bir makalesi vardı. Hatırlayacaksın, Ömer. Yani bu bunun hukukla, anayasayla falan alakası yok. Tam aksine bunun hukuk dışılıkla, yani alegaliteyle ve ekstralegaliteyle alakası var. Evet, son olarak da zaten hem kitabı çıkardı, kitaptan sonra da, yani elveda evet. anayasa kitabından sonra da ki üç evet. baskı yapmış. Ondan sonra da Kemal, Kemal Gözler yeni bir, son bir yazı daha yazdı. Evet. Yani referandumdan önce son gözlemler diye. Belki ona da değiniriz daha sonra. Valla yani bunun artık yani ben başka bir şey konuşmak istiyorum müsaade Evet, evet. Estağfurullah. Yani çünkü bu Kemal Gözler ve bütün diğer saydıklarım işte diller, diğerleri bütün hayır cifresi diyelim adına. Yani burada yani bu makul olandan rasyonel olandan olması gerekenden bahsediyoruz. Öyle bir şey yok. Ya yani bu bir kişinin bekası için düşünülmüş herhangi bir anayasayla uzaktan yakından alakası olmayan üyellikleri yayınlandı. Efecan e, sözleri efe, efe, efe sözleri iyi görmüşsünüzdür belki Twitter'da hafta başında. Eee anayasayı çiller yazdı. Ne bir liste var. E, mesela Celil Ertem var içinde. E, ondan sonra eee e, Yiğit Bulut var. Eee Böyle bir 15 kişi falan var ve tamamen saray de müteşrik. İçlerinde bir tane anayasacı var. O kadar. Bir tane. 15-16 kişinin içinde bir tane aynı anayasacı var. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Onu da e, evet. belirtmiş Gözler. Evet. Evet. E, evet. Yani var mı diyor. Bir tane var. içinde. o da yani anayasacılığıyla tanınmış bir hukukçu. Değil. Evet. E, ve bu metin tamamen haşizmin meşrulaşmasına Ana yasallaşmasına cevap verici. Ee, ama hadi burada başka bir şey var. Bugün e, yani baktınız var biraz ondan bahsetmiyorum. Şimdi e, e, etmek istiyorum. Şimdi bir kere bu e, evet cepsi. E, şimdi bu böyle yani bir cete var ve e, bu cephe. Bütün bu söylenenlere rağmen bu deminden beri konuştuğumuz ve haftalardır konuştuğumuz 2010'dan alırsak 7 yıldır konuştuğumuz başkanlıktan bahsettiğimizde meseleye bizim gibi bakmıyorlar ve tam tersine çok memnunlar hayatlarında. Yani buna bu, bir Wilhelm Raar üzerinden bir faşizm arzusu programı yapmıştık ee, ve Aynı, aynı şekilde e, bu e, Özel haftamızda, açıkladığımın haftasında da bahsetmiştik faşizm arzusundan. Ya böyle bir şey var yani. Ve dolayısıyla bu evet verecek yekpare çoğunluğun ya memleket için uygun gördüğü idari şeklini, onların gerekçelerini, marazi ruh ve şuur, ha şuur hallerini bence görmezden, ve tabii faşizm arzularını görmezden gelmemek gerekiyor. E çünkü bu yekpare bir kitle. Yani ve burada bir... E ee, yani kendimizi aldatmayalım. Yani bunun böyle bir bir, bir çok çoğulluk var Türkiye'de bunu yani. mesele. Ve e, bunun karşısında da e, işte demokrasinin yani Türkiye'nin o, Türkiye o uyduruk demokrasisinin e, hayır çıktığında canlanacağını e, düşünen bir e, hayır cephesi var. E, ve e, bu ruh hali, bu e, hali bence hayır cephesine Büyük zarar veriyor çünkü kimse şu soruyu sormuyor. Yani nasıl oldu da Türkiye faşizmin faşizmini yaşamaya başladı ve daha da yaşamak istiyor? Bunlar çok temel sorular. Ve 17'sinde, yani 17 Nisan pazartesi günü önümüzde olan sorular bunlar. Yani yoksa demokrasi nasıl de gelecek soru, sorusu değil. Yani neden, nasıl buraya kadar geldik? Çünkü yani bütün rakamlar %50-50 diyor biliyorsunuz. Evet. Bir kere yani bir kere şu bir şeye bakalım. Yani evet cephesine ve hayır cephesine bakalım şimdi. Evet cephesi çok yekpare bir e, cephe. Öyle değil mi? Ya yani aşağı yukarı işte AKP o seçmeni artı e, MHP'nin bir kısmı değil mi? E, e, evet. karşı tarafa bakıyorsun. Hayır cephesine bakıyorsun. AKP'liler var içinde. CHP var, HDP var, MHP'liler var. Parlamentu dışındaki partiler var. Saadet falan gibi de partisiz muhalefet var. Yani bir tarafta %50 var. Diğer cenatta elmalar ve armutlardan oluşan rakamlar var. Yani işte 25 artı 12 artı 13 artı 1 artı 7 falan gibi rakamlar var. Şimdi bu, bu bir e, vaksayım değil benimci. Bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bu hayır cephesinin mesela... Türkiye'nin ana sorunlarından biri belki ana sorunu olan Kürt meselesine bakışı konusunda bir asgari müşteriyi var mı? Yok, yok. Herhalde, herhalde. Var mı <gülüyor> böyle bir şey? Yok böyle bir şey yani. <gülüyor> böyle bir şey yok. Yani o hayır cephesinde ulusal da Yani Kürt ne türleri diken diken olan bunlar da hayırcı mesela. Değil mi? Yani bundan bir 17 Nisan itibariyle bir siyaset üretilebilir mi ben yani hiç emin değilim valla ee, yani. yani bunun bunun atılı falan şey yok mu bu bunlar veriler yani orada mesela bir, bir ikinci nokta ee, şimdi e, gene e, işitiyorum okuyorum. Ee, referandum sonrasında sonuç ne olursa olsun bir çatışma olasılığından bahsedenler var yani işte Türkiye yarılmış ikiye bölünmüş ve bir çatışma işte iç savaş diyen var falan Allah, Allah muhafaza ee, ama e, bu karşılıklı iki 50-50 diye 50, bölünmüş öbeklerden oluştuğu söyleniyor şimdi ne dedik az önce ne dedik bir tarafta bir evet kitlesi var, diğer tarafta da bir paramparça veya en azından parçalı bir hayır cephesi var. E şimdi bunu ben, bu da bir varsayım, önemli bir örnek var. Şimdi bu hayır cephesinin üstüne gelindiğinde birlikte hareket etmeyeceğinin örneğini ben vereyim, e, Türk illerine, Şurada dumanı üstünde yaşatılan yıkım ve katliama verilmeyen ortak tepki. Böyle bir tepki verildi mi Türkiye'nin batısında mesela? Asla verilmedi. 3-5 kişi üzülüyor. Kürtler tabii çok üzülüyorlar. Hatta aralı, Kürtlerin arasında bile o oldu diyenler var. Öyle anlaşılıyor. AKP seçmenler arasında. Çoğunluk değil. Bir, yani en azından o korucu kitlesinde böyle bir yaklaşım var. E yani bu yani bu hayır hissini nasıl koruyacak? Yani orada gezideki gibi bir, e, bir bir dinamik e, olabilecek mi? Yani hiç emin değilim bambaşka. Evet, ee, senin anladığım kadarıyla avukatush diablo vaziyetleri var şey şeytan. Şeytanın avukatı. Avukatın öyle. Yani şeytan avukatı diyeceğim yani ama bunları görmek lazım. Yani hayır tamam ama yani hayır da hayır da var ama hayırdan sonra 17'sinde ne olacak ve 17'sinde ne olacak hakikaten büyük soru işaretleri var bitmedi. Üçüncüsü mesela şöyle bir e, ön kabul var. Şimdi içinde bulunduğumuz fiili bir durum eğer 17'sinde pardon 16'sında e, evet çıkarsa bu fiili durum hukuki bir duruma evrilecek bunun evrilmemesi gerekiyor. Yani de facto'dan de geçiş değil mi? Şimdi güzel tamam evrilmesin. Neden? Çünkü diyorlar iktidar artık her istediğini yapamayacak ve eğer hayır çıkarsa bu iktidarla seçim yoluyla, siyaset yoluyla ve adalet yoluyla mücadele edebileceğiz. Demiş. böyle bir ön kabul var yani bunu dile getirenler var e Peki e, şimdi niye yapamıyoruz biz bunu? Yani bu bugün itibariyle yani 11 yani 10, 12 e, e, nisan itibariyle niye yapamıyoruz niye siyasetle seçimle ki seçimden kattım bu durumda 7 Haziran 2015 ve ve adalet yoluyla herkes e, Sean içerisinde bu hukuka aykırı, aykırı, aykırı yapılanlar hepimiz de, de, deyip duruyor. Peki niye mi mücadele edemiyoruz biz bunlarla? Çünkü, çünkü çok temel sorunlarımız var demokrasiyle alakalı da ondan. Yani bugün mücadele ede bu yani bu ceberluk ve fiili durumla mücadele edemiyorsak 17'sinden sonra ne nasıl edeceğiz? Ben, ben hakikaten bilmiyorum yani. Çünkü bu hukuk dışılık yani Kemal Gözler'in ekstra legalite dediği bu tesadüfi bir durum değil ki. Bu dayatılan bir durum ve aynı zamanda AKP dünyasında da kabul gören, arzu edilen bir hukuk dışılık yani. Bilip i̇stiyor bunu. Bir tane e, Can görmüştür. Bir tane poster var. E, hukuk engelini bertaraf etmek için mealen söylüyorum. Aklımda kalmadı. tam metin ama hukuk engeline karşı evet. Hmm. Duydun mu Can? <gülüyor> onu, görmedim evet onu, onu görmedim de. evet Onu görmedim ama diğer Hı. afişlerde dikkatimi çeken şey şuydu. Cengiz Bey ee, sürekli bir karşı argümanla beraber Yaklaşılıyor ya, CHP'nin tamam, yani, bu, bu çok dönem bir şeyden bahsediyorum. Yani hukuk ya hukuk hukuka karşı evet mi diyor? Soru bu. Evet vereceğiz, değil mi diyor hukuk. Yani hukuk hukuk engeline karşı evet. Ya, bu görülmüş şey değil ya. Dolayısıyla burada bir başka bir şeyle biz mücadele ediyoruz yani. Bak, ortada bambaşka bir şey var. Bir başka bir Eyyül'a var yani. Dolayısıyla hakikaten 17'sini abartmamak gerekiyor yani. Evet. Şimdi bir de e, son olarak var birkaç takım daha herhalde. Evet. E, neden, neden yani bu bu nasıl buraya geldik? Yani o demin başında dedim ya atlıyoruz bu, bu meseleyi diye. Yani çünkü hayır çıkacak işte demokrasi, şeyden hürriyet uçaktan inip gelecek 1950'de öyle derlerdi hatırlasın ama <gülüyor> ya şöyle bir demokrat parti ilgili böyle bir şey vardı biliyorsunuz HPP karşı uçaktan iniyor geliyormuş demokrasi ve hürriyet geliyormuş diye şimdi bu ama nasıl buraya geldik? Yani nasıl Türkiye döndü dolaştı? Hasbelkare 1946'dan bu yana bu çok partili rejimle yönetilen, seçim yapan, yani kötü olmayan bir e, hukuki sisteme sahip olan, Avrupa Birliği'yle müzafere etmiş olan bir Türkiye nasıl buralara düştü? Yani nasıl bu diyatçılık, kadercilik, çaresizlik, tepkisizlik derin itirazlar muhalifetsizlik falan ortaya çıktı ben bu bu sorulara cevap alıyorum evet. ee, ve yani hiç kolay değil çünkü bunlar hiç konuşulmayan meseleler yani bu işte oldu bitti tamam üstte 27 o o hayır çıkacak 17'sinde itibare her şey düzineliceki bir bu halatim valla benim soru sorabildiğimse meseleler arazler şunlar, bir kere bir Gazali, e, İmam Gazali geleneğinden süzülen bir Sünni İslam var. Yani bunda çok fazla bir şey olmuyor. Bari. Bir yere kadar oluyor, bir yerden sonra olmuyor. Adını koyalım. İki, tepeden inmeci batılaştırma projesi, e, bu bu da e, yani bir e, e, nevi şahsınamınsız bir cebeliklik sonuçları ortada güçlü bir merkezi devlet geleneği ve bunun karşısında bir ezik birey, yok olan bir olmayan bir birey e, geleneği Cezasız kalan bir soykırım ve bunun açtığı bence asırlık bir ahlaki düşürme çünkü yani soykırım öyle büyük bir e, e, facia öyle büyük bir ki yani bugün olan biten onun yanında işte ve de kulak yani. 16 ayda bir buçuk milyon insan öldü. Değil mi? Ondan sonra e, bir bilahi diğer unsurlara, işte adedilen ekslere yaşatılan mevzali ve yerel gayrimüslim burjuvazinin son Kırım'da mübadeleyle yok edilmesi. Bunun karşılığında da kapıkulu burjuvazinin var edilmesi. Yani çünkü burjuvaz olmayınca biliyorsun itiraz da olmuyor. Dolayısıyla bunlar genetik kusurlar ve üzerinde hiç konuşulmayan genetik kusurları yani evet. burada bir çok temel bir sorunumuz var. Hayırlara vesile olsun ama yani 17'si ve 17'si itibariyle bu soruları pek aslında bugünden sorsak ne kadar yoldur. Evet ama Be belki ben de birkaç e şeytan avukatlığına... Zaten. Evet. Yani çok çok hayırlı olacak <gülüyor> Türkiye'nin istihdali için diye düşünüyorum. Evet şimdi biz pazartesi günü de şey yaptığımız birkaç şey vardı. Onlardan kısaca bahsedeyim ben de bir tanesi bu işte daha önce de sözünü ettiğimiz Kemal Gözleri son makalesi yani şeyi söylüyor oy ahlaken dinen ve hukuken haklı olmanın ölçüsü değildir. Oyun bütün anlamı siyasi bir metin yani bir referandumun teklif edilen metin kabul edilecek mi red mi edilecek bunun ölçüsü yine oydur. Başka bir anlam ve değeri yoktur diyor. Ahlaken, dinen ve hukuken haklı olmanın ölçüsü de değildir. Sadece siyaseten haklı olmanın ölçüsüdür diyor. Bu siyaseten haklı olmak demek hukuken, ahlaken ve dinen haklı olmak demek değil. O, ama işte burada senin de önemli, önemli altını çizdiğin bir kültürel dönüşüm meselesine değiniyor. Yani e, Bugün Türkiye'deki siyasal gelişmenin yönünün 16 Nisan referandumunda kullanılacak oylara bağlı kalacağını söylemek büyük bir abartı olmaz diyor yani fevkalade Tabii. önemli o nedenle Değil kritik de. günlerde bulunduğumuz diyor ki demokrat demokrasiden otoriter bir rejime barışçı ve demokratik bir şekilde geçilebilir ama otoriter bir rejimden demokrasiye barışçı ve demokratik bir geçiş yok. geri dönüş yoktur o zaman o da soru de. şu her ne? şey. Aslına rücu edermiş. Türkiye'nin aslı nedir sorusuna geliyoruz. Aslında senin de sorduğun bir soru Haydi bu. Aydın o 7-8 genetik kusur. Devlet zihniyetinde kuvvetler birliği mi yoksa kuvvetler ayrılığı mı vardır? Ben Türk o, hukuk de, kültürü otoriter bir kültür müdür yoksa demokratik bir kültür müdür? Bunu hep birlikte hmm. göreceğiz diyor. Şimdi yalnız e, ikinci olarak hukukçu ve aynı zamanda aktivist olan Rıza Türmen o da farklı bir şey diyor. Yani devletin tüm imkanlarının evet cephesi için seferber edildiğini söylemekle beraber hayır hareketinin e, spontane adeta bir şekilde gezi eylemlerinden bu yana görülmeyen bir harekete dönüştüğünü söylüyor. Bir büyük dip hareketi oldu diyor o da. Ve özellikle kadınların ya, hayırıyla neden hayır diyeceğimizi anlatmakta da zorlanmadık diyenler var bir Evet son bir şey daha söyleyeceğim Gaziantep'te referandum için fikri sorulan bir sıradan vatandaş Aysel Güneş ki yıllar yıllar Adalet ve Kalkınma Partisi için çalıştığını söylemiş 2019'da yine AK Parti'ye oy veririm ama tek adamı başa getirip koyamam başa getirip koyamam Dengesiz birisi gelirse ne olacak diye soruyor. Gördüm onu evet. Evet ilginç evet, bir evet. şey yani Şimdi, böyle Rıza de bir. Bey, yani Rıza Türmen ve e, onun gibi düşünenlerin Rıza Bey çok da bir makul şeyler söylüyor. Ama me me mesele akıl değil. Yani mesele hayırın neden e, yani doğru cevap olduğu değil. Ama Rıza'nın burada söylediği, Rıza Türmen'in burada söylediği rasyonel bir analiz değil. Bizzat içinde yaşadığı son 4 aydır içinde bulunduğu ıı, hareketin bir gözlemli gözlemini yapıyor. Ve böyle bir hayır, harekete hatırladım. dönüştüğünü gözlemledik diyor. Ya tabii öyle. Ya, elbette ama yani hayır başından beri de hayırdı zaten. Yani ta bu mesele 2010'da konuşulmaya başladığı andan itibaren... Sağda solda, yani büyük aralıklarla, 3 ay, beş ay, 6 ay aralıklarla yapılan sondajlarda hep hayır çıkıyorsun zaten. Bu yeni bir şey değil. Evet. Yani ben 2010'dan beri izliyorum bu meseleyi. Üstüne kaç tane makale yazdım biliyorsun. Evet. Ondan sonra kitaplıyı da bölümler, şu bu falan. mesele ama o değil. Yani mesele hayırın ne kadar meşru bir cevap olduğu değil. Neden insanların evet üzerinden faşizmi arzuladığı, Esas kendimize sormamız gereken soru bu. Yoksa dedi, biliyoruz tabii ki hayır çıkması gerektiğini, yani bunun bir felaket olacağını falan. Ama nasıl oluyor da Türkiye bugün e, yani önümüzdeki pazar günü hatırı sayılır bir kitle bu hukuksuzluğu, hukuk dışını, hukuku engel farz eden bir yaklaşımı, bir, bir tek kişinin mekanını e, alkışlarla Oylayacak ve evet oyu atacak Bütün sorumsal bu Bunun karşısında da tabii demin saydığım Hayırın aslında ne kadar parçalı Hiç öyle Git dalgası falan olmadığı ha, Şeye bak yani Referandum e, temelinde Bazında e, Referandumla sınırlı olarak olabilir tabii Ama o kadar yani 16 akşamı biter o Çünkü pa pa parçalı bir hayır bu Hiçbir konuda e, diyor, hemfikir olmayan bir, bir, bir, bir elmalar ve armutlardan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla hakikaten bu hayırın e, e, yani ben bu kolaycılık diyorum yani alınmasın kimse ama yani bu, bunun e, farkında olmak lazım. Doğru soruları sorabilmek lazım. Kemal Gözler'in soruları doğru sorular bu anlamda e, ve o, o, o da işte şeyler söylüyor. Yani bunun artık yani başka bir paradigma üzerinden, başka bir söylem üzerinden konuşmamız ve meselelerle yaklaşmamız lazım. Aşırı bir şaka değil çünkü. Evet yani burada tabii Türkiye özgü olmadığını da bir kez daha. Yani evet. Trump, Orban evet. ve burada Löpen örneklerinde tabii. ve başka yerlerde gördüğümüz gibi bunları da konuşmalıyız. Tabii. E, ve tabii. tabii konuşacağız süreyi maalesef bitirmek üzereyiz ama gene sana küçük bir sürprizimiz olabilir. Ooo müthiş. <gülüyor> Advocados Diablo grubundan bir parça ya da böyle benzer bir parça araştırıyoruz. Bulur, bulacağız ve çalacağız birazdan. Hayırlara <gülüyor> şey, teşekkür <tabii. gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Gentleman's Bestel grubundan Devil's Advocate on Call yani şeytan muvakkiyeti hatta parçasından cengiz atar dedik. <Sessizlik> Evet bu parçayı dinlerken de Birazdan bir ara vereceğiz Aradın, Ardından da Konuklarımız olacak Oy ve ötesi Kurucu ve danışma kurulu üyesi Sercan Çelebi ile Ve bilişim sorumlusu Sina Hakman'la Birlikte bu meseleleri Konuşmaya devam edeceğiz Ferandum Ve seçilisin denetlenebilirliği. ...hakkında bir konuşma yapacağız biraz daha. Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete'nin içinde şimdi biraz önce yaptığımız anonsu da hatırlayacaksınız oy ve ötesi kurucu ve danışma kurulu üyesi Sercan Çelebi ve bilişim o grubun bilişim sorumlusu Sina Akman Aynı zamanda kendisi programcı dostumuz biliyorsunuz. Konuklarımız olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet konumuz bu çok kısa bir zaman sonra gerçekleşecek olan bu pazar referandum. Ve SETS sistemi onun denetlenebilirliği hakkında neler konuşacağız? Ben öncelikle kendimi konuk saymıyorum burada. Evet. Ev sahibi olduğum için. Fizikte e, konukların sayısının korunması kuralıyla e, hareket edersek bir konuk daha almamız lazım. E, çok e, sevdiğim, çok eski meslektaşım ve arkadaşım e, aynı zamanda Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan e, e, bir odasında yıllardır çalışan e, Hülya Küçük Aras var... E, şans eseri yollarımız kesişti ve onlar meğer onlar da seçtisine bakacak bakmaya karar vermişler bizim gibi biz tabi dışarıdan biraz şey okuduk nedir alaylıyız Al abi. alaylıyız diyelim yani. evet onlar biraz daha ciddiçi ciddi. mektepli. mekteple aynen <gülüyor> ve Hülya ile bir şekilde geçen bir konferansları vardı orada karşılaştık ve dedim ki ne olur bize ...bu konudaki görüşlerini paylaş. Ee, Hülya'yı arayıp... ...Hülya Küçük Arası arayıp... E, ...hattaymış çok güzel. E, merhaba Hülya. Günaydın. İkinize de iyi günler diliyorum. Merhaba. Günaydın Hülya. Merhabalar. Şimdi e, ben seni... ...şöyle çok kısa tanıttım ama... E, ...yıllardır... ...sosyal sorumluluk dahilinde... meslek ...mesleğimiz için çalışıyorsun. Bilişim Derneği'nde sonra... E, bilgisayar mühendisleri odasında ve de seçsiz de yollarımız çakıştı bu şekilde ee, ne diyorsun seçsiz güvenli mi <gülüyor> <gülüyor> tabi Sinacım güvenlik bilişimciler için çok geniş bir kavram ama her şeyden önce bu sistemin bizler tarafından izlenebilir olması verilerin sağlamasının yapılabilir olmasını çok önemsiyoruz açıkçası böyle bir yaklaşımı da olumlu buluyoruz. Sistem üzerinden. Ama tabii sistemle ilgili dilersen yaptığımız çalışmayla ilgili biraz bilgi verelim. Ee, pardon ben bir şey söyleyeyim. sesin ne olduğunu da kısaca dinleyicilerimize bir özetleyebilirsek çok iyi olur. Tamam. Cümleğinde. Öyle yapalım. E, bence en iyi. Evet bunu sen söylersin incelemiş biri olarak. Tabii. E, oradan başlayalım. Şimdi öncelikle Bilgisayar Mühendisleri Odası Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliğinin bir alt kuruluşu biliyorsunuz TMMOB'ye bağlı Dolayısıyla bir kamu tüzel kişiliği var Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın Ve bizim de hem çalışma programlarımızda hem kuruluş amacımızda özellikle böyle büyük ölçekli kamu bilişim uygulamalarını kamu adına incelemek ve kamuoyunu oyunu doğru bilgilendirmek amacımız var sessiz Seçim bilişim sistemi, e, yüksek seçim kurulunun sahibi olduğu bir sistem, onun tarafından işletiliyor. Ve seçim e, amacı amacıyla oluşturulan bütün verilerimizi, ki bunların en başında seçmen kütüğü ile seçim sonuçları geliyor biliyorsunuz. Bu verileri tutan, bu verileri oluşturan ve e, bunlar üzerindeki işlemleri yapan sistem aslında. Ben çok yalın tanımladım evet. ee, ama daha evet. ayrıntılı tanımını isteyenler Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesinde bu konuda pek çok açıklama var, tanıtım cüklümanları var, onlardan yararlanabilir. Sonuçta seçimde oy kullanacak kişilerin kayıtları bu sistemin içinde tutuluyor ve e, sandık seçmen listeleri bunlara dayanarak oluşturuluyor. Sonra da e, oyların sayımının ardından Oy sayım sonuçları ki onlar seçimin sonucunu oluşturan şeyler zaten sisteme giriliyor. Girilen bu oy sayım sonuçları toplama yapılarak neredeyse bir hesap makinesi alındığında toplama yapılarak seçim sonuçları şaptanıyor. Sistemin ana işlevi bu. E, bu sistemin e, her seçim öncesinde kamuoyunun gündemine geldiğini hepimiz biliyoruz. Genellikle aslında bilgisayar uygulamasının dışında kalan oy kullanma ve oy sayım süreçleri insanların çok dikkatini çekiyor ama sanki onlar da yazılımın bir işiymiş gibi anlaşıldığı için doğrudan sessiz üzerinden tartışmalar yürüyor. Şimdi böyle olunca biz de bilgisayar mühendisleri odasında bir çalışma yürütelim dedik. Ve sistemi aslında iki temel açıdan değerlendirdik. Birisi sistemin güvenliği, ikincisi de bu sistemde tutulan verinin niteliği. Ee, i̇lk önce sistem güvenliğinden hızla söz edelim, soru da öyle başladı. Ee, sistem deyince biz o sistemin içindeki bütün bileşenleri anlıyoruz tabii. Donanımı, iletişim ağı altyapısı, veri tabanı, yazılımı, bunların güvenliğini sağlayan diğer güvenlik aygıtları ya da yazılımları... Tümüne bakarken de bu sistem her an kullanılabilir bir sistem midir? Yani kullanılabilirlik. Bu sistemde tutulabilen tutulan veriler gizliliği sağlanarak korunuyor mu? Yani gizlilik ilkemiz. Ve bu veriler birbirleriyle hep tutarlı mı? Yani bütünlük ilkemiz. Bu üç ilkeyi güvenlik açısında nirdeledik. Kullanılabilirlik. Verilerin gizliliği ve verilerin birbirleriyle tutarlı olması. Bu bağlamda bakınca aslında tanıtım dokümanlarından da hemen görülebilir. Çok sayıda önlem alınmış gözüküyor. Yani günlük teknolojimiz, günümüzün teknolojisi ne olanak sağlıyorsa bu sistem için aslında bunların hepsinin alındığı belirtiliyor. Biz şöyle bir yaklaşım izledik. Gama oyunu açık verilerden, bilgilerden yararlandık. Ee, yasal gerekçeleri oluşturan pek çok genelge var ee, onları irdeledik sorularımızı çıkarttık yüksek seçim kurulu seçmen kütüğü genel müdürlüğü ile bir görüşme yaptık yani doğrudan kendileriyle görüştük amacımızı açıkladık onlardan da bu konuda bilgi aldık dolayısıyla sistemin donanım yazılım ağ altyapısına ilişkin bilgilerimiz bunlara dayalı öncelikle onu söyleyeyim kendileriyle de paylaştık. Şimdi bu ıı, teknolojik açıdan değerlendirmede pek çok önlemin alındığını bu açıdan biliyoruz. Hı -hı. Gelelim ikinci değerlendirmemize. Yani ıı, seçim sırasında neler oluyor da sesin içinde tutulan verinin doğruluğu ve güvenliği aslında tehlike altında. Gerçekten orada da sistemin girdilerini ve çıktılarını oluşturan yani verilerini oluşturan Süreçlere bir baktığınız zaman özellikle oy kullanma ve oy sayım evrelerinde e, insan var işin içinde. Bilgisayar hiç yok. İnsan var. O zaman da insan etmeni işin içine girince veri e, veriyi oluşturan işlemler doğal olarak risk altında. Ama sistemde o kadar iyileştirme yapıldı ki zaman içerisinde özellikle 2014'ten sonra... Bu verilerin de kaydedildiği özellikle sandık sonuç tutanağı, sayım döküm cetveli gibi e, veriyi oluşturan belgeler de taranarak hep sisteme aktarılmaya ve eş zamanlı olarak seçimin e, yapıldığı akşam oylar sayılırken eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmaya başlandı. Bunu çok önemsiyoruz. E, açıkçası Türkiye'de bu kadar sayıdan başka bir kamu bilişim uygulaması da yok bu açıdan bakarsak. Yani ham verisini anında paydaşlara ileten bir sistem var elimizde. Bu şu demektir verilerin niteliğini tartışsak bile bunları doğrulama ve sağlama yapma olanağımız var elimizin altında. Dolayısıyla biz bu hem sistem güvenliği hem verinin Öyküsü ve verinin niteliği açısından yaptığımız değerlendirmeyi de az önce özetlediğim yorumlarla rapor haline getirdik. Bu rapor zaten bilgisayar mühendisleri odasının sitesinden kamuoyuna açık. Daha çok hani ilgisini çekenler orada ayrıntıları görebilirler. Burada söylediğin şey şu aslında değil mi? Önemli olan yani girdisi belli çıktısı belli bir sistem var. Nasıl işleyeceği de belli toplama yapıyor. Aslında bunu e, sağlamak mümkün yani üçüncü şahıslar sağlayabilir. Evet çünkü zaten bunu paylaşıyor ve e, işlemler yapılırken yani e, sayım sonuçları sisteme girilirken paylaşıyor sessiz bunu da çok önemsiyoruz Evet bu yani itiraz süresi içerisinde e, biliyorsunuz pazar günü seçim yapılınca salı günü saat 15'e kadar siyasi partilerin itiraz hakkı var. O süre içerisinde veriyi paylaşıyor olması çok değerli bir aslında e, olanak. Sağlama yapacak ve hı hı. doğrulama yapıp da bulunacak siyasi partiler için. Biz de aslında oy ötesi olarak bu sağlamayı yapan e, birkaç sistemden birini kurduk evet. E, evet, Biliyorsun bildiğimiz galiba üç tane böyle kurulu sistem var. Biz de öyle biliyoruz. Evet. Yani. yani bu da çok önemli bir şey. Sistem kendi sağlamasını yapan diğer sistemlerin kurulmasına da yol açtı böyle. Aynen. İki tane iki tane galiba partide var. Bir de, bir de biz dışarıdan evet. bağımsız STK olarak bunu yapıyoruz. Burada problem ben hep öyle söylüyorum. Buradaki problem aslında mali ve pratik bir problem. Zamanla sınırlı bir bir, bir süreç var e, ve bu süreci çözebilme yani bu süreç içinde bu sağlamayı yapabilmeniz için e, işte 500 civar 150-180 bin civarı sandık var Türkiye'nin her tarafına yayılmış yani buradan tutanakları alıyorsunuz kağıt bunlar e, ve bilgisayara girip e, sayısallaştırıyorsunuz bunu yapabilmek için işte 500 civarı bilgisayar gerekiyor Türkiye'nin her tarafında bu bilgisayarları bağlayacak bir ağ gerekiyor güvenli bir ağ gerekiyor bir kişi okuyacak, bir kişi girecek, bir kişi kontrol edecek derseniz işte 1500 kişi falan lazım. E şimdi bu da öyle herkesin, her partinin yapabileceği, kolaylıkla organize edebileceği, üstelik bir gün için bir iş değil. E biz de oturduk bunu nasıl yaparız diye düşündük. Elimizde müthiş istekli bir... E, ne diyeyim gönüllü ordusu var e, ve bu, bu ordu nasıl kullanılır nasıl en iyi şekilde katkıda evet. bulunur diye düşündük ve de baktık ki e, eğer bu bilgileri alırsak e, sayısallaştırırsak yerinde ve bir bilgisayar sistemi merkezi bir bilgisayar sistemine getirebilirsek o zaman nerede olduğundan bağımsız bir şekilde e, herkesin evindeki bilgisayarı kullanarak e, bu e, sayısal bilgiyi girme yani resmi sayısallaştırmasına yardımcı olabiliriz. Aslında bir bilgi giriş sistemi bu yani basitçe. Bizim yaptığımız adı T3 Türkiye Tutanak Teyit ismini verdik. Buradaki mesele güvenlik meselesi. Çünkü bu 1500, bahsettiğim 1500 kişiyi seçmeniz, işte belli bir güvenlik sağlamanız falan gerekiyor. Biz bunu şöyle çözdük. Birden fazla girilirse bu birbirini tanımayan insanlar tarafından ve bu neyi girdiği de eğer rastlantısal olarak belirlenirse o zaman tanımı gereği sistemin %50'den fazlasını kontrol etmeyen yani kontrol edebilen biri haricinde sistem kendiliğinden güvenli oluyor. Yani hiçbir ayrı güvenlik şeyi kurmadan sistemi güvenli hale getiriyor. Ekstradan bir sisteme ihtiyaç hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Yani %51'in de kurması mümkün değil. Geçen 1 Kasım seçimlerinde mesela 200 küsur bin kişi gönüllü oldu. Aynı anda 500 en düşük zamanında 500 kişiyle e, en yüksek zamanda 15.000 kişi girdi. Yani şunu hayal edin işte ortalaması 5.000 olsa 2.500 kişiyi bir yere toplayacaksınız. Bunlar yanlış bilgi girecekler yani, yani ve bunu kontrol edeceksiniz. Mümkün değil yani. Dolayısıyla kendiliğinden korunan bir bilgi giriş sistemi oluşturmuş olduk. E, harcadığımız hiçbir şey yok. Herkesin evindeki bilgisayar, e, evindeki internet bağlantısı. Tek yaptığımız sayısallaştırmak. Orada da biz tarama partilerden tabii çok yardım gördük. Bir sürü parti bize yardım etti ve bilgi paylaştı. Tarama yapma gibi bir sorunumuz vardı. Fakat şimdi onu da geçeceğiz. Onu da Sercan'a bırakayım. Biraz daha genişleteceğiz bu kapsamı bu referandumda. Dolayısıyla senin söylediğin sağlama e, işini aslında yapıyor bu üç e, sistem yani iki parti bir de bizimki ee, ve bizim bunu kamuyla paylaşıyor. Parti diye biliyorum yani parti sayımız üçe çıktı ama burada e, oy ve ötesinin yurttaş e, duyarlılığıyla geliştirdiği yapıyı hepsinden çok daha önemli buluyorum. <gülüyor> yani olsun. kamu kaynakları ile <gülüyor> geliştirilmiş bir sistemin yine kamu tarafından Denetleniyor ve sağlamasının yapılıyor olması, dünyada başka örneği var mı bilmem ama e, bana çok etkileyici geliyor. Evet, Sağ ben burada böyle koltuk atladım. Ee, Sinan burada kabardıkça kabarıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bu e, yurttaş duyarlılığını da başlatmak, e, bunu yapabiliriz kararlılığıyla yola çıkmanızdan kaynaklı. Bu arada sizleri de bu anlamda kutluyorum. Çok Gerçekten sağ olun. Çok naziksin. Sağ ol ya. Belki biraz daha üzerine gideyim. Bir boyutu daha var işin. Sonuçta siyasi partiler bunu kontrolü yaparken siyasi parti odaklı yapıyorlar. Yani öncelikli olarak kendi oyları ile ilgili güvenlik önlemlerini almak çok üzerine doğru. yapıyorlar. Oysa oy ötesi yaparken hakikaten bütün Türkiye'deki resmi tamamlama amaçlı ve sonuçtan bağımsız herkes için bunu kontrolü amaçlı yapıyor. Özellikle bu seçimde bu çok önemli olacak. Yani ben de birkaç yorum yapayım. Siz işin teknik tarafını Referandumda. çok iyi anlattınız. Referandumda <gülüyor> kesinlikle. Halk oylamasında <gülüyor> 16 insanları çok daha önemli olacak. Çünkü bir, uzun zamandır ilk defa sonuçların bu kadar kafa kafaya olduğu bir halk oylamasına doğru gidiyoruz. Şunu görüyoruz sahada. insanların ...özellikle hayır seçmenin farklı sebeplerden sandığa gitmemek gibi bir riski var. O sebeplerin başında da seçim güvenliğine dair kaygılar geliyor. Biraz toplum olarak yatkınız böyle komputerlerine. Aklına, fikrine, zikrine çok güvendiğim insanlardan dahi... ...ya Sercan tamam siz kontrol ediyorsunuz ama... ...uzaklardan bir yerlerden düğmeye bir basıyorlar abi... ...bütün seçimleri değiştiriyorlar, bütün konuşları değiştiriyorlar. <gülüyor> Üst akım, <gülüyor> o göremediğimiz mihraklar bu işi değiştiriyor diye hem hülyaların çalışması hem T3'te bizim yıllardır gördüğümüz şöyle bir gerçeklik var ki o düğme o parmak eğer siz kontrol ederseniz yok ortada dolayısıyla buradaki altyapı 16 Nisan'da çalışacak olan altyapı sağlam dolayısıyla hepimize şöyle bir görev düşüyor bu bir mazeret değil yani bir yerlerden bir şeyler değiştiriyorlar seçim sistemine müdahale ediyor demek mi mazeret değil hakikaten iyi çalışan kontrol edilebilen ve şeffaf bir sayım sistemimiz var Elimizde böyle bir kaynak var. Bu kaynağı kontrol edecek, bu sonuçları kontrol edecek mekanizmalar var. Dolayısıyla sandığa gitmemek için bu kesinlikle mazeret değil. Herkes gitmeli. Hele hele iş gerçekten bu kadar bıçak sırtlıyken şöyle düşünmek lazım. %50.0001 %50 ile istemediğiniz tarafın kazandığını düşünün. Ve seçimden önce, halk oylamasından önce etrafındaki herkesi mobilize edebilecek kaynağınız olduğunu düşünün. Onu bugünden kullanıyor olmak lazım. Son güne kadar oraya gidiyor olmak lazım. Bir... İkincisi günün sonunda seçsiz sayım sonuçlarını teyit eden bir mekanizma yani son kısmı sayım sonuçlarını teyit etmek üzere kurdu. Ama bizler seçmenler gün içinde orada olmazsak eğer ve gün içinde oy kullanma süreçlerini sayım süreçlerini takip etmezsek bu süreçler bilinçli insanlar tarafından takip edilmezse seçsiz de eli mahkum yanlış şekilde oluşturulan veya eksik oluşturulan tutanakların teyidini yapıyor. Dolayısıyla sürecin en önemli parçalarından bir tanesi de müşahitlerin, sandık kurulu görevlerinin, vatandaşların sandık başına gidip hem oy kullanma süreçlerinde hem de sayım sürecinde orada bulunmaları, hangi oylar geçerli, hangi oylar geçersiz tartışması yapılırken, insanlar yalnız başına mı oy kullanıyor yoksa birilerinin desteğiyle yönlendirmesiyle mi oy kullanıyor, bunlar gözlemleriyken, bunun gibi küçük gözüken ama her sandıkta 3 oyun, 4 oyun %1'lere kadar etkilebileceği durumlarda Sandık başında olmamız gerekiyor. İnsanları gönüllü olmaya, sandık kuruluşu olmaya teşvik etmemiz gerekiyor. Artık 4-5 gün kaldı ama bu hala mümkün. Yani son gün bir okula gitseniz siyasi partiler orada size üzerinden görev verebiliyorlar. Bunu kesinlikle atlamamamız lazım. Seçsiz cepte bizim görmediğimiz kısımda çok sağlam bir kontrol mekanizması var. Ama o kontrol mekanizmasının görevini doğru yapabilmesi için sandık başında, Türkiye'nin dört bir yerinde 166 bin sandıkta, 166 bin tane bu işe inanan, bu işi nasıl yapılacağını bilen ve doğru yürüdüğünü teyit eden insan olması lazım. Dolayısıyla oy vermek yetmiyor şimdi Oyun ötesine geçmek lazım, oy verme ötesine geçmek lazım ve aktif görev almak lazım. Evet, evet bunun şey de söylemişti. Yani Demokratik itiraz Hareketi'nden Kerem Abici Ergun'u da konuk etmiştik 3 Nisan günü. Aynen bu son ana kadar özellikle de bu oy vermek ve öncesinde aktif vatandaş durumunda olan insanların muhakkak son saniyeye kadar bunun demokratik sürecin içinde olması tabii, gerektiğini söylemişti. Tabi Ömer Bey buna bir, gerçekten bir damla damla bakmak lazım. Yani herkesin bu süreçte bir damla olması lazım. Bir sandığın başında durmak sanki böyle çok büyük süreçleri etki gibi şey geliyor ama öyle değil. O sandığın başında siz o damlayı yarattığınız zaman başka sandığın başında sina bir damla yarattığı zaman damla damla damla damla sonucuna katkı, et, katkı sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla mutlaka bu işin bir parçası olmak lazım. Ama küçük ama büyük. Son olarak yani Oy bölgesi perspektifinden şöyle çok iyi bir haberimiz var. Eskiden e, biz bu tutanak teyidini yapmak için fiziksel tutanakları merkezlerde toplardık, skanörlerden geçinirdik vesaire. Ve bunu sadece kendi gönüllülerimizle yapardık. Sayısı 70 binlerdeydi ama yine de sadece kendi gönüllülerimiz yapabilirdi. Bu sefer e, yazılım ekibimizin inanılmaz katkıları ve uykusuz geceleri sayesinde e, artık e, T3'ün bir uygulaması var. Hem Android'de çalışan hem de Apple'da çalışan, iOS'ta çalışan bir uygulaması var. Dolayısıyla oy ötesi gönüllüsü olsun olmasın. Ki bu seçimde sahada oy ötesi gönüllüsü olmayacak. Ama sandık gününde görev alsın almasın. Bütün seçmenler, hatta seçmenimiz olmayan bazen liseden işte çocuklar bize arıyor. Biz ne yapabiliriz abi daha yaşımız tutmuyor falan diye. Onlar dahi sandık sonuçları sınıfların kapılarına asıldığı noktada. Yani oylar sayıldı. Sonuç tutanakları sınıfların kapılarına asıldığı noktada T3 tutanak teyit uygulamasını indirip bu tutanakların birer fotoğrafını çekip bize gönderirlerse, ki hakikaten 5 saniye sürüyor, bütün Türkiye'nin dört bir yanından gelen tutanakları bu sefer doğrulayabiliyoruz. Eskiden gönüllerimizden aldığımız fiziksel tutanakların yerine artık gerçekten bütün seçmenler oy ve ötesini bu tutanakların birer kopyasını gönderebiliyor. Bu neden çok önemli? Bazı bölgelere ulaşamıyoruz. Bazı bölgelerde denge kurmak veya gönüllü bulmak daha zor olabiliyor. Bunun bu uygulamayla önüne geçebileceğimizi umuyoruz. Çünkü o bölgelerde de ulaşmakta daha zorlandığımız bölgelerde bir kişi gidip bütün okulun kapısındaki tutanakları bize gönderebilecek. Ee, böylece Türkiye'nin farklı yerlerindeki parçaları birleştirip gerçekten 17 Nisan sabahına e, hatta o gecesi değil mi Sinan? O gece, o gecesi, evet, o misal, gece büyük olasılıkla geç saatlerde belirlenmiş olur e, ne kadar yapabildiğimiz? Yayınlanan sonuçların bağımsız bir organizasyon tarafından kontrol edilmiş bir şekilde hayatlarımıza yansımasını garanti altına alabiliriz. Evet. Peki Sercan ve Sina, şunu da söyleyeyim yani 166 bin civarında sandık olduğu söyleniyor. Hepsi ya. için böyle bir denetim şeyi kurabiliyor muyuz? Ee, yani eğer e, oraya gidecek gönüllü olursa evet tabii biz büyük oranda e, biz bir organizasyon yapmıyoruz tabii e, bir müşahit organizasyonu ama büyük oranda Partilerin buranın doldurduğunu görüyoruz, doldurmaya hmm. çalıştığını. Ee, arada boşluklar var. Ee, bu boşlukları da e, söylediğimiz gibi, eğer tutanağa e, bir görevi yani görev alıp oraya gidip bu süreci kontrol ve e, izleme e, izleyen gönüllüler, iki bu e, sonuçların fotoğrafını çekip bize gönderen e, gönüllüler olursa, o zaman yüzde yüze diye düşünüyorum ben ebdiğin söyledi. Hakikaten o zaman Hülya küçük arasında söylediği gibi dünyada da çok benzeri olan olmayan bir şey olaca, olabilir yani. Tabii, tabii. Yani bu sefer bu arada Oy Gördes Dernek olarak sahada yok. Ama bu oy ve ötesi ruhunun veya oy ötesi ve bilgi birikiminin sahada olmadığı anlamına gelmiyor. 166 bin tane sandık var. Bir o kadar da yıllar içinde bu süreci yaşamış, bu süreçle ilgili bilgi almış ve ne kadar önemli olduğunu görmüş insan var şu anda sahada. Bu insanlar çok büyük bir kısım biliyoruz ki ama siyasi partiler aracılığından ama başka inisiyatiflerle şu anda sahada var ve o sandıklara sahip çıkacaklar. Çağrımız daha da fazla insanın gidip gerekirse son gün olsa bile o bir saatlik eğitimden faydalanıp sandığın başında durması, ondan sonra çekip bu ayakları bizlere göndermesi. Ancak bu şekilde 16 Nisan'ın gecesinde, hepimiz için bu kadar hayati bir seçim olan 16 Nisan'ın gecesinde hepimiz biraz daha rahat uyuyabileceğiz. Hepimiz sonuca doğru giderken öyle veya böyle bu işin bir parçası olduğumuz rahatlığını, hissede rahatlığını hissedebileceğiz. O, o huzur gerçekten çok önemli. Evet. Sonra... Keşkeler. Ama ya şunu da yapsaydık falan demek evet. çok, çok ağır bir duygu. Hiç oralara girmeyelim. Hazır önümüzde imkan var. Harika bir altyapı var. Ee, çok şükür seçsiz gibi bir yani bu işi çok iyi bilen insanların içine sinen bir yazılımımız var. Ee, bir sistemimiz var. Oy ve bu işin nasıl denetleneceğini biliyor. eğitim on binlerce insan var. Herkesin gerçekten o, o ekstra adını atıp biraz daha hefor sarf edip e, iç huzuruyla bu sürecin bir parçası olması lazım. Evet. Bir anlamda şeyi de söyleyebiliriz. Bir çeşit Yurttaşlık e, sınavı gibi bir şey oluyor. Yani öyle demokrasinin öyle. biçimsel olarak üslup olarak da <gülüyor> demokrasi kültürünün bir parçası haline alıyor ki bu da çok e, benzersiz bir deney yani. Doğru. E, birazcık da kontekste koymak gerekiyor. Yani e, sandığı kurmakla, sanda atmakla, saymakla iş bitmiyor. Bunu da farkındayız. Yani işin e, ne bileyim, demokrasi seviyesi olarak baktığınız zaman veya seçimlerin adaleti olarak baktığınız zaman. O adillik ilkesinin üzerine çizdiğimiz bir sürü adımı var seçim gününe gelene kadar. <gülüyor> evet. Ayrı bir bağlamda mutlaka konuşmak lazım. Ama en azından son kısmında bizim kontrol edebileceğimiz, bizim müdahil olabileceğimiz ve fark yaratabileceğimiz kısmında hakikaten çok sağlam bir altyapı ve hakikaten inan, inanılabilir sistemler var. Burada bize düşen artık kendimizi mazeretlerden arındırmak, hem kendimizi hem çevremizde insanları motive etmek enerji vermek, umut vermek ve o son kısmında bizim birer damla katkı sağlayabileceğimiz kısmında bu işin bir parçası olmak. Evet ben bunu yani demin söylerken demokrasi kültürü derken denetim ve <gülüyor> kontrol açısından, Kesinlikle. teknik açısından değil onun ötesinde bir katılım Hı -hı. yani bu ruh işte senin de söylediğin yani, ruh aslında demokrasi kültürünün Kesinlikle. olmazsa olmaz bir unsuru gibi geliyor aynen bu 5. seçim olacak değil mi? 6. Ee, e, seçim Yalova'yı da sayarsak e, yani bunu çeşitli kereler gördük ve bu dinamiği yaşadık e, bu uygulamayla da yani mobil telefon uygulamasıyla da e, bence bir fark yaratacağız bu arada ilk defa buradan söylüyoruz <gülüyor> <gülüyor> öyle bir durum var e, daha duyurulmadı e, bugün duyuruluyor e, yani bizi dinleyen ilk defa e, duyuyor ee, ve e, lütfen istiyoruz indirin e, uygulamayı. O gün e, sandık başına olun. Görevli olsanız da olmasanız da fotoğrafları çekip bize yollayın. E, biz sağlamasını yapacağız. E, Hülya'nın söylediği gibi sağlaması yapılır yapılabilir bir sistem bu. E, bunu yapıp bilgi, size de bu bilgileri geri, geri sunacağız. Uygulamanın adı neydi abi? Tekrar alalım. E, T3 Tutanak Gönder uygulaması. T3 Tutanak diye ararsanız hemen çıkıyor birinci olarak sırada. Hem Google e, yani Android e, Google Store'da hem de Apple Store'da e, iPhone'lar, e, iPad'ler için iOS uygulaması olarak bu arada Sina o bölgesindeki teknolojik gelişmeleri henüz doyamadı. Dolayısıyla bir sonraki seçimlerde hologramla eğitimler başlıyor. Bunun yani <gülüyor> da, da çalışmalarına şimdiden başladık. <gülüyor> açık radyo e, mikrofonlarından bunu ilk defa duyurmuş olalım. Evet. Açık, açık radyomda böyle bir şeyleri ilk duyurma gibi bir <gülüyor> özelliği, ve özelliği olsun. Hologram özellikle ilgi alanlarımızdan bir tanesi. <gülüyor> Her türlü <gülüyor> desteği <gülüyor> vereceğimizden emin olabilirsiniz. <gülüyor> <Evet>. Teşekkür ederiz. Teşekkür <gülüyor> ederim. Peki çok teşekkür ederiz Sercan Çelebi, Sina Akman ve Hülya Küçükarasa'da. Hülya'cığım çok teşekkürler katkın için. Ee... Biz de çok teşekkür ederiz. Ben çok de belki son yani. olarak bir cümceyle e, katkıda bulunmak isterim. Lütfen. E, raporumuza da yazdık. Bizce seçim sürecinin ana öznesi yurttaştır, seçmendir. E, özne olduğunun ayrımında olmasını çok önemsiyoruz. Onun vereceği bir karar bütün her şeyi etkiliyor. Yani bir bireyin kararının ne kadar etkili olduğunu biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bizim çağrımızda gidin sandığa, oyunuzu kullanın, oyunuzun da ardında durun, peşini bırakmayın. Bir özne olduğunuzun farkında olun. Ne güzel, ne güzel. Aynen. Aynen arkasındayız. Evet, burası açık. Yurttaşlık Radyosu. <gülüyor> <gülüyor> İlklerin radyosu. <gülüyor> evet. evet bu, bu çağrıya bir de e, müzik yaptık. E, böyle bir kendimiz söyledik. Oy ve ötesi gönüllüleri falan söyledi. Biraz söylerken detone de olmuşuz ama. <gülüyor> ama Sinan Akman'ın <gülüyor> müzik doldamışlığını da yaptığınızda buradan bildirelim ki anlamı olsun. Evet, o, bir, bir hemen burada DJ e, şeyini alıp e, başlığın şapkasını alıp bir de onu dinleyelim diyorum Var mı zamanımız değil mi Var. O zaman Evet oy vermeye çağrı bu Ben çok teşekkür ediyorum Açık radyoya bizi misafir ettiği için Biz teşekkür ederiz çok teşekkürler. Çok teşekkürler Bu şekilde de şarkıyla Beraber de bitiriyoruz Bizi dinlediğiniz için Çok teşekkür ederiz Hepinize günaydın Günaydın Günaydın Günaydın, günaydın. çıktı